Değerli dinleyicilerimiz için bilgilendirme. Reklam aralıkları her 10 dakikada 5 saniyelik bir reklam olacak şekilde düzenlenmiştir. Dinlediğiniz kitaplara birkaç kelimede olsa yorum yapmak ve beğen tuşuna basmak kanalımızın başarılı sonuçlar almasında çok önemlidir. Destekleriniz için teşekkür eder, keyifli dinlemeler dileriz. Pal Sokağı Çocukları Yazar Ferenk Molner, Seslendiren Dilşat Taştekin 1. Bölüm Saat 1'e çeyrek vardı. Okulun fizik laboratuvarındaki deney masası üzerinde yürütülen uzun ve başarısız deneylerden sonra gerilim dolu an gelip çatmış, deney lambasının renksiz alevinde zümrüt yeşili hoş bir ışık belirmişti. Öğretmen böylece aleve yeşil bir renk verecek kimyasal bileşimi gerçekleştirmiş oluyordu. Başarısını kanıtlayan bir işaretti bu. Dediğim gibi saat bire çeyrek kala, işte bu anlı şanlı başarı anının tam ortasında komşu evin avlusundan yükselen bir laterna sesi sınıfın havasını değiştiriverdi. Oldukça sıcak bir Mart günüydü. Pencereler ardına kadar açılmıştı. Laterna sesi hafif bahar rüzgarıyla sınıftan içeri doluyordu. Şen, şakır, macar halk şarkılarından oluşan bu ezgi, Laterna'dan yükseldiği için olacak hemen hemen bir marş ya da az buçuk bir Viyana valise havasındaydı. Hani bütün sınıf makaraları koy verse yeriydi. Aslında tek tük gülenler de olmadı değil. Deney lambasında neşeyle ışıldayan yeşil çizgi ancak ilk sıralardaki birkaç çocuğun dikkatini çekebilmişti. Ötekiler küçük komşu evlerin damlarının göründüğü pencereden dışarı bakıyorlardı. Bütün gözler öğle güneşinin altında ışıldayan kilise kulesinde kuledeki saatin yel kovanında gönülleri ferahlatarak bire doğru yaklaşmakta olan saatin yel kovanındaydı. Dışarıya kulak verdiler mi müzikle birlikte bir takım yabancı sesler de geliyordu. Atlı tramvayın çan sesleriyle birlikte Laterna'nın çaldığından bambaşka hava tutturan hizmetçi kızın şarkısı da işitiliyordu. Bütün sınıfa bir canlılık gelmişti. Kimileri sıraların altındaki kitaplarını karıştırıyor, düzensever öğrenciler yazı kalemlerinin uçlarını siliyorlardı. Boka, kırmızı meşinle kaplanmış olan mürekkep akıtmayacak biçimdeki hokkasını kapatmaya çalışıyordu. Bu hokka mürekkep damlatmazdı. Ama cebi sokulmamak koşuluyla. Çele de kitap yerine geçen not kağıtlarını topluyordu. Çele, oldum olası süse, cakaya düşkün bir çocuktu. Öbür öğrencilerin yaptığı gibi yanında sürüyle kitap taşımazdı. Yanına yalnızca en gerekli kağıtları alır, onları da dikkatle bütün ceplerine dağıtırdı. En arka sırada oturan Çonakoş, sıkkın bir su aygırı gibi ağız dolusu esnemeye koyulmuştu. Weiss sırayla bütün ceplerini ters yüz ediyor, saat 10'dan 13'e kadar parça parça kopararak yediği küçük beyaz ekmeğin kırıntılarını temizliyordu. Bu arada geri bir de ha kalktım ha kalkıyorum dercesine sıranın altında ayaklarını sürtüp duruyordu. Barabas'a gelince o da kucağına muşambasını yaymış kitaplarını büyüklüklerine göre diziyordu. Kitapların dizilmesi bitince elindeki kayışla öylesine sıkı sıkı bağladı ki kitapları altındaki sıra gacır gıcır öttü. Kendini iyice zorlamış olan Barabas'ın yüzü kıpkırmızı kesilmişti. Uzun sözün kısası herkes kendi bildiğince sınıftan çıkıp gitmenin hazırlığı içindeydi. Dersin 5 dakika sonra biteceğini umursamazmış gibi görünen tek kişi öğretmendi. Yumuşak bakışlarını sınıftaki çocukların üzerinde şöyle bir dolaştırdı. Ne var ne oluyor? Bütün sınıf derin bir sessizliğe büründü. Sinek uçsa duyulacaktı neredeyse. Barabas elindeki kayışı gevşetti. Geri bir ayaklarını sürtmeyi kesti. Veyse dışarı çıkardığı cep hastarını yeniden içeri soktu. Çona Koş eli ağzında esnemeyi bitirdi. Çele kağıtlarını toplamayı bıraktı. Boka kırmızı hokkasını telaşla cebine soktu. Ne gariptir ki hokka cebe girdiğini duyar duymaz güzelim mavi mürekkebini sızdırmaya başlamıştı bile. ''Ne oluyorsunuz?'' diye tekrarladı öğretmen. Ama çocuklar yerlerinden kıpırdamıyorlardı bile. Öğretmen pencereye dönüp dışarıya şöyle bir baktı. Laternadan yükselen ses ''Okulmuş, disiplinmiş bana vız gelir der gibi sürüp gidiyordu.'' Öğretmen yine de laterna sesinin geldiği yöne sert sert baktı. Çele, hemen pencereyi kapat. Ufaklık çele yerinden fırladı, yüzü her zamanki gibi ciddiydi. Gidip pencereyi kapattı. Tam bu sırada oturduğu sıradan eğilen çona koş, küçük sarışın bir çocuğa fısıldadı. Dikkat, neme çek. Neme çek önce arkasına sonra da yere bir göz attı. Küçücük bir kağıt top yuvarlanarak ona doğru yaklaşıyordu. Yerden aldığı kağıt topu açtı. Kağıdın bir yüzünde şu yazılıydı: Pokaya ilet. Bunun yalnızca adres olduğunu, asıl mektubun kağıdın öbür yüzünde yazılı olduğunu biliyordu Nemecek. Ama dürüst bir çocuk olduğundan kendine yazılmamış bir mektubu okumazdı. Zaten şimdiye kadar da hiç okumamıştı. Kağıdı yeniden top gibi yuvarlayıp bir fırsatını buldu. Sıraların arasından uzanan yola doğru eğildi. Kısık bir sesle ''Dikkat Boka!'' dedi. Şimdi Boka'nın da gözleri yerde bu türden haberleri ileten her zamanki trafik geçitindeydi. Kağıdın öbür yüzünde sarışın neme çekin kendine saygısından ötürü okumadığı yüzünde şu yazılıydı. Genel kurul toplantısı saat 3'te. Başkanlık seçimi arsada lütfen duyurun. Kağıdı cebini sokuşturan Boka kitapları tutan kayışı iyice sıktı. Okul zili çalmaya başlayınca dersin bittiğini öğretmen de anlamıştı artık. Deney lambasını söndüren öğretmen ertesi günün ödevlerini verdi, laboratuvara geçti. Bu laboratuvarın kapısı ne zaman açılsa doldurulmuş hayvanlarla, kuşların camdan gözlerle baktıkları bir köşeden de sessiz vakur, sır küpü ve dehşet kumkuması sararmış bir insan iskeleti görülürdü. Sınıfın fizik laboratuvarını boşaltması bir dakika bile sürmedi. Sütunlarla süslenmiş büyük merdivende bir koşuşmadır başladı. Bu türden koşuşmalar ancak gürültülü patırtılı kalabalık arasından öğretmenlerden biri boy gösterince yatışırdı. Sanki bir anlığına frenlere basılır, ortalığa bir sessizlik çöker ama öğretmenin köşeyi dönmesiyle birlikte gürültü yeniden başlardı. Kapıdan fırlayan çocukların kimileri sağa kimileri sola saptı. Bir öğretmenle karşılaşmaya görsünler, kasketleri hemen havalanıyordu. Güneş altındaki sokakta yorgun ve aç koşuyorlardı. Kafalarındaki sersemlik, sokaktaki canlı ve neşe dolu kalabalık da yavaş yavaş durulmaya başlamıştı. Özgürlüklerine kavuşmuş küçük tutsaklar örneği, temiz bahar havası ve ılık güneş altında gürültülü kent içinden geçerek arabaların, atlı tramvayların, caddelerin, mağazaların arasından evlerinin yolunu tutuyorlardı. Çelek Komşularının kapısı önünde kos helva pazarlığına girişmişti bile. Helvacı fiyatlarını artırmıştı. Dünyanın neresine gidilirse gidilsin kos helvanın bir ölçeği 1 lira eder. İzlenen yol da şudur. Helvacının küçük bir satırı vardır. İşte bu satırla o kocaman bembeyaz ve fıstıklı koz helva yığınından bir vuruşta ne kadar keserse kessin o parçanın fiyatı 1 liradır. Büyük kapı önündeki bütün satışlarda bilirim hep budur, 1 liradır. Örneğin çubuğa geçirilmiş 3 kuru erik, 3 yarım incir, 3 şeftali, 3 yarım cevizin fiyatı da hem de şıraya banılmış olması şartıyla yine 1 liradır. Arpa şekeri olsun, ayı şekeri olsun yine 1 liraya satılır. Yeryüzünün görüp görebileceği şu en lezzetli çerezin öğrenci yemininin külahı bile 1 liradır. Neler bulunmaz ki o çerezin içinde, fındık mı istersiniz, kuş üzümü, kuru üzüm, şeker, badem mi, keçi boynuzu kırıntısı, sokak süprüntüsü, sinek mi? 1 liraya satın aldığın öğrenci yemini işte böyle sanayi, bitki ve hayvanlar dünyasının ürünlerinden en zengin çeşitleri bir araya getirip sunar. Çelenin pazarlık etmesinin nedeni helvacının fiyatları artırmış olmasıydı. Ticaret yani kazanç tehlikeye düşünce fiyatların yükselmesi ticaret yasalarından anlayanların öteden beri bildikleri bir şeydir. Örneğin Asya'dan gelen çayın fiyatı yüksektir. Neden mi? Çünkü bu çayı getiren kervanların eşkıya yatağı yerlerden geçmesi gerekir de ondan. İşte bu koyu biz Batı Avrupalılar cebimizden ödemek zorundayızdır. Helvaca'nın tam bir tüccar kafasına sahip olduğundan kuşku duyulmazdı. Onun okul yakınında satış yapmasını yasaklamak niyetindeydiler. Kovulacağını çok iyi biliyor adamcağız. Önünden geçen öğretmenlere şekerlerinin arasından tatlı tatlı gülümseyip dursa da kendisini gençliğin düşmanı gibi gördüklerinden hiç kuşkusu yoktu. Ceplerindeki bütün parayı bu İtalyana kaptırıyor çocuklar, diyordu öğretmenler. Okulun yanı başındaki bu ticaretin pek de uzun ömürlü olmayacağını anlayan İtalyan da Ha baban fiyatları artırıyordu. Er geç yerinden olacaksa hiç değilse iyi bir karlı ayrılmalıydı buradan. Çelenin yüzüne bakıp şöyle dedi. Bugüne kadar her ne alırsan bir liraydı. Bundan böyle ne alırsan iki lira. Bu sözleri ona yabancı gelen dilde zar zor söylerken küçük satırını sallayıp duruyordu. Geri bir Çele'ye fısıldadı. ''Kasketini çıkarıp bir vursana şu şekerlere.'' Çele hayran kalmıştı bu öneriye. Şaka dediğin böyle olurdu işte. Harikaydı doğrusu. Bir vuruşta darmadığını edebilirdi şekerleri. Çocuklar da zevkten dört köşe olurlardı. Geribi kulağının dibinde şeytan gibi fısıldayıp duruyordu boyuna. ''Hadi vursana kasketini yahu. Soyguncunun daniskası bu herif.'' Çele kasketini çıkardı. ''Güzel kasketçiyim.'' dedi bocalayarak bu işin yürüyeceği yoktu böyle geri bir yanlış adama başvurmuştu çele gerçekten de süsüne düşkün cakacının biriydi kasketine mi kıyamıyorsun yoksa diye sordu geribi e, e evet dedi çele korktuğumu sanma korkak falan değilim ben kasketimi acıyorum o kadar ispat edeyim istersen senin kasketini ver ''Vurayım şekerlere.'' Geribi bu sözün altında kalacak çocuk değildi. Doğrusu düpedüz hakaretti bu, köpürdü. ''Kendi kasketimle vurmasını ben de bilirim. Bu herif soyguncu diyorum sana. Korkuyorsan çekil git.'' Ve savaşa hazır olduğunu gösteren bir davranışla kasketini çıkardı başından, Niyeti, kasketini tatlılarla, şekerlemelerle dolu bacaklı sehpanın üzerine fırlatmaktı. Tam bu sırada arkadan uzanan biri elini yakaladı. Erkeksi bir sesti. ''Ne yapmak niyetindesin?'' diye sordu. Geribi dönüp baktı. Boka arkasındaydı. ''Niyetin ne?'' diye sordu Boka yeniden. Yumuşak ağırbaşlı bir tavırla geribinin yüzüne baktı. Girbi, eğiticisinin keskin bakışlarını üzerinde duyan bir arslan gibi homurdandı önce. Sonra yatıştı, sustu. Kasketini yeniden başına geçirip omuz sikti. Boka hafif bir sesle ''Adamı rahat bırak'' dedi. Yürekli olmak hoşuma giden bir şeydir ama böylesi saçma. Girbiye elini uzattı. Eli mürekkep içindeydi. Mürekkep hokkası içindeki koyu mavi mürekkebi rahat rahat Boka'nın cebine sızdırmış. Boka da olan bitenden habersiz elini cebinden çekip çıkarmıştı. Peki de üzerinde durmadılar bunun. Boka Geribinin koluna girdi, aşağıya doğru yürüdüler. Cakıcı küçük çele geride kalmıştı. Geri püskürtülmüş bir asinin üzüntüsü içinde kısık bir sesle İtalyana şöyle dediğini duydular. "Eh, madem bundan böyle ne olursak 2 lira bana 2 liralık kos helva ver bakalım. Bunu söylerken bir yandan da küçük yeşil para cüzdanına el atmıştı. İtalyan gülümsüyor, yarın fiyatı 3 liraya çıkarsam nasıl olur acaba diye düşünüyordu belki de. Hayal kurmak diye buna denirdi işte. Tek bir altının 100 altın değerinde olduğunu düşünmek gibi bir şey. Helvacı satırını kos helvanın üzerine indirip kestiği parçayı bir kağıda sardı. Çeli kötü kötü baktı helvacıya. ''Bu ne yahu? Eskiden verdiğinden de az bu.'' İşleri yolunda giden İtalyan işi iyice yüzsüzlüğe vurdurmuştu artık. Sırıtarak karşılık verdi. ''Ee daha pahalı demek daha az demektir.'' Sonra yeni bir müşteriden yana döndü. Bu yeni müşteri alacağı dersi öğrenmiş, iki lirayı avucunda hazırlamıştı bile. Helvacı küçük satırını beyaz helva topağına indirdi. Satırı kullanırken masallardaki cellatlardan farkı yoktu. Hani o masallarda küçücük baltalı cellatlar vardır ya, küçücük adamların ceviz büyüklüğündeki kafalarını uçuru verirler. İşte tıpkı onları andırıyordu helvacı. "Sakın ha!" dedi çele yeni müşteriye. "Ondan helva alma sakın. Soyguncunun biri o." Bir çırpıda elindeki koz ağzına tıktı. Koz hemen hemen yarısı kağıda yapışıp kalmıştı. Gerçi koparılamazdı kağıttan ama yalanarak pekala yenilebilirdi. ''Beni bekleyin!'' diye seslenip ötekilerin ardından koştu. Köşe başında yetişti çocuklara. Bir yan sokağa saptılar. Ortalarında boka kol kola yürüyorlardı. Boka her zamanki gibi sakin ve ciddi haliyle bir şeyler anlatıyordu. Boka 14 yaşlarındaydı. Yüzünde erkeksi hatlar belirmemişti daha. Ama konuşmaya başladı mı yaşından birkaç yaş daha büyük görünürdü. Derinden gelen tatlı bir sesi vardı. Saçma konuştuğu olmazdı. Budalaca şakalardan da pek hoşlanmazdı. Tartışmalardan uzak dururdu. Boka'yı hakem yapmak istediler mi kaçmanın bir yolunu bulurdu o. Gereken yargı verildikten sonra taraflardan birinin küseceğini biliyordu. Üstelik bu küskünlük çoğunlukla hakeme yöneliyordu. Yalnız iş çığırından çıkıp kavga büyür öğretmenlerin işe karışacağı anlaşılırsa Boka araya girer ortalığı yatıştırırdı. İşte o zaman ara bulucuya kızan ya da küsen olmazdı. Uzun sözün kısası Boka aklı başında bir çocuktu. Hayatta çok ileri gidemeyecek bile olsa her zaman namuslu ve onurlu bir insan olarak kalacaktı. Eve gitmek için artık köstelik sokağına sapmaları gerekiyordu. Bu küçük sessiz sokak ilk yaz güneşi altında tatlı bir havaya bürünmüştü. Sokağın bir yanına kurulmuş olan tütün fabrikasından hafif hafif homurtular geliyordu. Köstelik sokağında iki kişi gördüler. Yolun ortasında durup bekleyen iki kişi. Biri güçlü kuvvetli çonakoş... Öteki de küçük sarışın neme çekti. Kol kola girmiş üç arkadaşının yaklaştığını gören Çona Koş, iki parmağını sevinçle ağzına sokup tren düdüğünü andıran bir ıslık çaldı. Bu ıslığı çalmak ona vergiydi. Dördüncü sınıftakilerden hiçbiri öykünemiyordu ona. Dördüncü sınıf şöyle dursun, tüm okulda ancak bir iki kişi vardı bu arabacı ıslığını becerebilen. Söylentiye bakılırsa ancak kültür kolu başkanı çalabilirmiş bu ıslığı eskiden. Ama dediğim gibi o da eskiden. Daha kültür kolu başkanı olmadan önce. Başkanlığa seçildikten sonra kültür başkanının bir daha parmağını ağzına götürdüğü görülmemiş. Her çarşamba öğleden sonra kürsüde edebiyat öğretmeninin yanında oturan kültür kolu başkanı da ıslık çalacak değildi ya. Çonakoş yine o tiz ıslığı çalmıştı. Çonakoş'a yaklaşan çocuklar sokağın ortasında bir araya gelip toplandılar. Çonakoş küçük Nemeçek'ten yana döndü. Onları anlatmadın mı daha? Hayır. Neyi anlatacaktı? diye sordu ötekiler hemen. Çonakoş küçük sarışının yerine Dün müzede yine el koydum yapmışlar diye karşılık verdi. Kimler? Pastor kardeşler var ya. Onlar işte. Bunun üzerine bir sessizlik çöktü. Şeytan geçmişti sanki. Bu derin sessizliğin nedenini anlamak için el koydum deyiminin ne anlama geldiğini bilmek gereklidir. Bu deyimin Budapest'te okul çocukları için önemli bir anlamı ve yeri vardır. Gücü kuvveti yerinde bir çocuk kendinden daha güçsüz çocukların mile ya da benzeri oyunları oynadığını görür ve mile, cicili ya da misket ele geçirmek isterse yüksek sesle el koydum diye bağırır. Bu deyim kullanıldı mı gücüne güvenen çocuk mile, cicili ve bu misketi savaş ganimeti diye ilan ederse ve onları almasına engel olunursa kuvvet kullanılacağını açıklamış sayılırdı. Kısacası el koydum demek, bir bakıma savaş ilan edildi demektir. Aynı zamanda kuşatmalarda başvurulacak zorbalığın, kaba kuvvetin, yumruk hakkının, korsan egemenliğinin kısa yoldan özetlenmesi anlamını da taşır. Sözü ilk başlayan Çele oldu. Dehşete kapılarak ne dedi. El koydum mu yapmışlar? Küçük Nemecek işin önemini anlamış gibi yaptılar ya. Diye karşılık verdi. Derken bu kez de geri bir köpürdü. Buna daha fazla göz yumamayız artık. Bir çaresine bakmalıyız diyorum. Ama boka baştan savıyor hep. Gerekeni yapmazsak bizi dövmeye kalkacaklar. Sivin ıslığını çalmak isteyen Çonakoş iki parmağını ağzına götürdü. Hele bir ayaklanma söz konusu olsun Çonakoş dünden hazırdı. Ne var ki? Bokal sıkıca tutup indirdi çona koşun elini. Kulaklarımızı sağır edeceksin, dedi. Sonra ufaklık neme çekip dönüp ciddiyetle sordu. Sen iyice bir anlatsana bakayım. Nasıl olmuş? Şey, işte el koydu mu yapmışlar? Peki ne zaman? Dün öğleden sonra. Nerede? Müzede. Müzenin bahçesini böyle adlandırıyorlardı. Şimdi ayrıntılarıyla anlat bakalım. Onlara karşı harekete geçmeden önce bütün gerçeği bilmemiz gerekir. Böylesine bir olayda kendisine en önemli görevin düştüğünü anlayan küçük Nemecek çok heyecanlanmıştı. Sık rastlanır bir şey değildi bu. Aslında çocukların gözünde Nemecek ha var ha yoktu. Aritmetikteki sıfır gibi bir şeydi yani. Hiç kimse üzerinde durmazdı Nemeçek'in. Önemsiz, sıska, küçük bir oğlandı işte. Hepsi o kadar. Bütün bunlardan ötürü kurbanlık koyundan farkı yoktu. Nemeçek anlatmaya, ötekiler de baş başa verip dinlemeye koyuldular. ''Eee şöyle oldu'' dedi Nemeçek. Öyle yemeğinden sonra müzenin bahçesindeydik. Veys, ben, Richter... Kolnay, bir de Barabas. Önce Esterhazi sokağında top oynamak niyetindeydik. Ama top liseli çocukların olduğu için oynatmazlardı bizi. Barabas da ''Hadi çocuklar'' dedi. Biz de müzeye gidip mile oynayalım öyleyse. Kalkıp müzeye gittik. Duvar dibinde mile oynamaya başladık. Her birimiz bir misket yuvarlıyor... Kimin misketi daha önce yuvarlanan misketi vurursa, milelerin hepsini topluyordu. Sıraya girip misketleri yuvarlıyorduk. Duvar dibinde hemen hemen 15 mile toplanmıştı. İki de vardı aralarında, oyunun ortasında rihter birden bağırı verdi. Kesin çocuklar, oyunu kesin, pastor kardeşler geliyor. Gerçekten de tam bu sırada pastor kardeşler köşeyi dönmüşlerdi. Elleri ceplerinde, başları önlerine eğilmiş geliyorlardı. Öyle de yavaş yürüyorlardı ki kanımız dondu iliklerimizde. Ne yapsak boşunaydı. Beş kişiydik ama boşuna. O ikisi öyle kuvvetlidir ki on kişiyi haklayabilirler. Tehlike baş gösterdi mi kolonayın tabanları yağlayacağı, arabasında onu izleyeceği kesindi. Kala kala üç kişi kalacaktık yani. Hem belki ben de yağlardım tabanları. Geriye iki kişi kalırdı. Beşimiz birden kaçsak bile bir şey değişmezdi ki. Pastorlar o çevrenin en hızlı koşucularıdır. Bunu herkes bilir. ''Kaç kaçabilirsen, nasıl olsa yetişirlerdi bize.'' Pastorlar dediğim gibi geldiler işte, yaklaştılar, yaklaştılar ve iyice yaklaşınca az ötemizden milelere göz diktiler. Dönüp Kona'ya ''Bana bak dedim, bunlar bizim milelere göz koydu.'' ''Veys en akıllımız ya, durumu kavradı hemen.'' ''Çocuklar'' dedi. ''Bu işin sonu el koydumdur.'' ''Oysa ben kendi kendime diyordum ki biz bunlara bir kötülük etmedik.'' ''Herhalde onlar da bize kötülük etmez.'' ''Önce bir şey de yapmadılar zaten.'' ''Öylece dikilip oyunumuza baktılar.'' Kolay kulağıma eğildi. ''Bana bak ne çek?'' diye fısıldadı. ''Oyunu kessek iyi olacak.'' dedi. ''Öyle ya senin işine gelir elbette dedim ben de, attın bir şey vuramadın nasıl olsa sıra bende şimdi, kazanırsam bırakırız oyunu.'' Tam bu sırada Richter bilyesini fırlattı ama hem korkudan eli titrediği için hem de gözü pastorlarda olduğu için vuramadı elbette. ''Pastorlar bana mısın?'' demiyor, elleri ceplerinde öyle dikilip duruyorlardı. ''Sıra bendeydi.'' Nişan aldım ve vurdum. Bütün mileleri kazanmıştım. Tam mileleri topluyordum ki aşağı yukarı 30 mile vardı. Pastor kardeşlerin küçüğü şöyle bir ileri fırlayıp el koydum diye bağırdı bana. Doğrulunca bir de ne göreyim. Kolna ile barabaz tabanları yağlamışlar bile. Veys de işte duvara yaslanmış suratı kül gibi. ''Rihter'e gelince o da kaçsın mı, kaçmasın mı?'' diye düşünüyor. E ''Hele bir doğru yolu deneyeyim.'' diye düşündüm. ''Rica ederim.'' dedim. ''Buna hakkınız yok.'' Ama pastorların büyüğü çoktan işe koyulmuş. Mileleri cebe indirmeye başlamıştı bile. Veys duvar dibinde ağlıyor. Kolna ile Barabas'ta köşeden başlarını çıkarmışlar. ''Ne oluyor?'' diye bakıyorlardı. Pastor kardeşler bütün mileleri toplayıp hiç ses etmeden çekip gittiler. Olan biten bu işte. Geri bir olur şey değil diye söylendi. Düpedüz eşkıyalık denir buna dedi Çele. Çona Koş durumun gergin olduğunu belirtmek istercesine ıslığı bastırdı. Boka sessiz sakin durmuş düşünüyordu. Hepsinin gözleri ondaydı. Arkadaşlarının aylardır yakınlıkları ama kendisinin bir türlü ciddiye almadığı bu işe şimdi ne diyecekti bakalım? Heyecanla bekliyorlardı. Bu büyük haksızlığın bokayı da çileden çıkardığı belliydi. Hafif bir sesle, ''Önce öğle yemeklerimizi yiyelim hele.'' dedi. Sonra arsada buluşalım. Enine boyuna konuşuruz durumu. Bence de olur şey değil. Hepsinin hoşuna gitti bu. Şu anda Boka'yı çok sevimli buluyorlardı. Ona sevgi duyuyorlardı. Zeka fışkıran bakışlarını, savaş ateşini yansıtan pırıl pırıl kara gözlerini dikkatle izliyorlardı. Geç de olsa kafası kızdığı için şu anda Boka'yı bir güzel kucaklayabilirlerdi. Çocuklar evin yolunu tutmuşlardı. Bir yerden neşeli bir çan sesi geliyordu. Güneş ısıtıyordu. Her şey sevinç içindeydi ve güzel görünüyordu. Büyük olaylar karşısındaydılar. Hepsinin içinde bir şey yapmanın ateşi tutuşmuştu. Hepsi de ''Ne olacak acaba?'' sorusunun heyecanı içindeydiler. Çünkü Boka bir şey olacak dedi mi o şey olurdu gerçekten. Ülbi caddesine doğru yürümeye başladılar. Çona koşla Nemecek arkada kalmıştı. Boka dönüp baktığında ikisi de tütün fabrikasının pencerelerinden birinin önünde duruyorlardı. İnce tütün tozu kalın sarı bir tabaka halinde kaplamıştı pencere kenarını. ''Enfiye derler buna enfiye'' dedi Çonakoş. Ünlü ıslığını çalıp sarı tozdan bir tutam aldı burnuna çekti. Küçük maskara nemecek, kıkır kıkır gülmesin mi? O da bir tutam tütün tozu alıp incecik parmağının ucundan burnuna çekti. Hepsi de bu keşiflerinden sevinçli hapşıra hapşıra yollarına devam ettiler. Çona Koş top gibi gürlüyordu hapşırırken, ufaklık sarı oğlana gelince onun hapşırması öfkeli bir tavşanın sızlanmasıydı. Bir yandan hapşırıyor, bir yandan gülüyor, sevinç içinde koşup duruyorlardı. Öylesine bir coşkuydu ki bu, o sakin ve ciddi Boka'nın bile olur şey değil diye nitelendirdiği büyük haksızlığı unutmuş gibiydiler. İkinci Bölüm o sıralarda arsa bütün arsalar gibi bomboştu. Pal sokağı boyunca uzanan bir tahta perde vardı. Sağda solda yüksek yapılar, arkada ise arsayı ilginç kılan, ona olağanüstü özellik kazandıran bir şey vardı. Evet, büyük bir toprak parçası arkada arsa ile birleşiyordu. Bu toprak parçasını buharlı bir bıçkı firması kiralamıştı. Boydan boya odun istifleri yer alıyordu orada. Odunlar dörtgen bloklar biçiminde üst üste yığılmıştı. Aralarından küçük yollar geçiyordu, tıpkı insanı şaşırtan dolambaçlı yerler gibi. Bu sus pus olmuş ve karanlık odun yığınları arasında birbiriyle kesişen tam 50-60 daracık sokak. Bu keşmekeş içinde yolunu bulabilmek her baba yiğidin harcı değildi. Zar zor da olsa bir yolunu bularak odun yığınından sıyrılıp çıkıldı mı küçük bir alana ulaşılırdı. Bu alanın ortasında garip, esrarlı, küçük bir yapı vardı. Buharlı bıçkı makinesi o küçük yapının içindeydi. Yazları bütün bu yapıyı çevre sarıp sarmalayan asmanın yeşil yaprakları arasından uzanmış ince, kara bir baca, masmavi gökyüzüne düzenli aralıklarla bembeyaz bir buhar püskürtürdü. O küçük yapının önünde büyük odun arabaları dururdu. Bu arabalardan biri zaman zaman saçak altına yanaşır, aradan çok geçmeden bir gürültü kopardı. Bıçkı evinin damı altında küçük bir pencere vardı. Tahtadan bir oluk uzanırdı o pencereden. Araba pencerenin altına yanaştı mı oluğun içinden parça odunlar hızla dökülürdü. Hem de öyle bir hızla ki oluktan yağmur suyu akıyor sanılırdı. Araba tepeleme odun dolunca arabacı bir şey söylerdi. O zaman bacanın puflaması kesilir, küçük bıçkı evine bir sessizlik çökerdi. Derken arabacı atlarını dehler, araba yola koyulurdu. Sıra gelirdi öbür boş ve aç açgözlü arabaya. Kara demir baca yeniden buhar püskürtmeye başlardı. Ve oluktan yine odunlar dökülürdü. Yıllardır böyle sürüp gidiyordu bu iş. Küçük bıçkı evindeki bıçkı ne kadar odun biçerse biçsin, koca koca arabalar hep yeniden odun getiriyordu. Büyük avludaki odun yığınları eksilmediği gibi buharlı bıçkı da gıcırtısını kesmiyordu. Küçük bıçkı evinin önünde güdükleşmiş bir iki dut ağacı dikiliydi. Bu ağaçlardan birinin yanı başında da küçücük bir tahta kulübe uydurulmuştu. Bekçi Yano... Bu kulübede oturur, geceleri çalmasınlar ya da tutuşturmasınlar diye odunları beklerdi. Kent çocukları için yeryüzünde bundan daha uygun bir oyun alanı düşünülemezdi. Kızılderili oyunları için daha elverişli bir yer olabileceği akıllarının köşesinden bile geçmiyordu. Pal sokağındaki bu arsa harikaydı doğrusu. Arsa, Amerika'daki otlakların yerini tutuyor, öbür bölüm yani odun deposu da bambaşka bir dünya oluşturuyordu. İsterlerse kent, isterlerse orman, dağlık ya da kayalık. Kısacası o gün oynayacakları oyuna göre değişen bir dünya. Odun deposunun savunmadan yoksun bırakılmış bir yer olduğunu sanmayın sakın. Odun yığınlarının tepesinde kaleler mi istersiniz, siperler mi? Hangi noktasının sağlamlaştırılacağına Boka karar verir, Çonakoş ile Nemeçek'te siperleri yaparlardı. Dört ya da beş noktada kaleler kurulmuştu. Her kalenin bir komutanı vardı. Sonra yüzbaşılar, üst teğmenler, teğmenler. Hepsi birden bir ordu oluşturuyordu. Erlere gelince. Ne yazık ki er olarak tek bir kişi vardı ancak. Bütün bir ordunun yüzbaşıları, üst teğmenleri, teymenleri sadece tek bir kişiye buyruk veriyorlar, tek bir eri cezalandırıyor, bu tek eri tutukluyorlardı. Bu biricik erin ufaklık sarışın nemeçek olduğunu anlamışsınızdır herhalde. Yüzbaşılar, üst teğmenler, teğmenler arsada yüz kez de karşılaşsalar içten bir şekilde selamlaşırlardı. Şöyle elleriyle kasketlerinin kenarına bir dokunur, selam derlerdi sadece. Ama Nemeçek öyle mi ya? Zavallı Nemeçek bir subayla karşılaşınca hemen esas duruşa geçmek, dimdik durup sert bir selam vermek zorundaydı. Yanından kim geçse azarlamada ne demezdi Nemeçek'i. Ne biçim duruş bu? Topuk bitiştir. Göğüs dışarı, karın içeri, hazır ol. Nemeçek severek boyun yerde hepsine. Kayıtsız şartsız boyun eğmek kimi çocukların hoşuna gider? Ama çocuklar çoğunlukla buyruk vermeyi sever. Eh işte, böyledir insanlar. Bunun içindir ki arsadaki çocukların tümü subayken sadece nemeçek acemi erdi içlerinde. Öğleden sonra saat üç sıralarında arsada kimsecikler yoktu. Bekçi kulübesinin önüne serilmiş çulun üzerine uzanmış olan bekçi Yano mışıl mışıl uyuyordu. Yano hep gündüzleri uyur, geceleri odun istiflerinin arasında dolaşır, kalelerden birine tırmanır, gökteki ayı seyredalardı. Buharlı bıçkı gıcırdıyor, küçük karabaca bembeyaz dumanlar püskürtüyor, parça tahtalar kocaman arabanın içine dökülüyordu. Saat üçe birkaç dakika kala Pal Sokağı'na bakan kapı açıldı. Nemecek içeri girdi. Cebinden bir parça ekmek çıkarıp önce çevresine bir bakındı. Daha kimsenin gelmediğini görünce ekmeğini rahat rahat yemeye başladı. Ama daha önce kapıyı dikkatle sürgülemeyi de unutmadı. Arsada uygulanan yasalar gereğiydi bu. Hem de yasanın en önemli maddelerinden biri. İçeri girerse ardından sürgülemek zorundaydı kapıyı. Bu konuda hele bir dikkatsizliği görülsün cezası kalede tutuklu kalmaktı. Çünkü arsada tam bir ordu disiplini uygulanıyordu. Bir taşın üzerine ilişen Nemeçek, bir yandan ekmeğini yiyor, bir yandan da ötekilerin gelmesini bekliyordu. Büyük olaylara gebe bir gündü. Havada bile büyük olayların kokusu vardı. Arsanın üyelerinden biri olmaktan büyük gurur duyuyordu Nemeçek. Pal sokağı çocuklarının ünlü birliğine üye olmak az şey miydi? Ekmeğini yedikten sonra can sıkıntısından kurtulmak için odun istiflerinin arasında dolaşmaya başladı. İstifler arasındaki küçük yollardan birinde ansızın Yano'nun kara köpeği çıktı karşısına. ''Hektor! Hektor!'' diye candan bir sesle seslendi köpeğe. Ama Hektor bu candan çağrıya karşılık veremeyecek kadar keyifsizdi. Şöyle kısa yollu bir kuyruk sallamakla yetindi. Hektor bir yandan koşarken bir yandan da havlıyordu Nemeçek ardından seyirti verdi hemen. Bir odun istifinin dibinde duran Hektor şimdi daha öfkeli havlıyordu. Çocukların üstünü kuvvetlendirdikleri bir odun istifiydi bu. En yukarısında parça tahtalardan bir göğüs siperi yapılmıştı. İnce bir sopanın ucunda da kırmızı yeşil küçük bir bayrak dalgalanıyordu. Hektor odun istifine doğru atılıyor, aralıksız havlıyordu. Nemeçek sıkı fıkı dostu olan Hektor'a ''Nen var canım ne oluyorsun?'' diye sordu. Bu sıkı fıkı dostluğun nedeni Hektor'un kendisi gibi ordunun rütbesizlerinden olmasıydı belki de. Nemeçek başını kaldırıp kaleye baktı. Kimsecikler görünmüyordu. Ama birden parça odunların arasında bir şeyin kıpırdamakta olduğunu hissetti sanki. Kaleye tırmanmaya başladı. Yarı yola ulaştığında yukarıda birisinin odunlardan birini yerinden oynatmakta olduğunu duydu. Küt küt atıyordu yüreği. Geri dönse ne iyi olurdu aslında. Ama aşağıya bakıp Hektoru görünce yeniden yüreklendi. Korkma nemecek. Korkma nemecek dedi kendi kendine. Dikkatle tırmanmayı sürdürdü. Her basamağı arkada bıraktıkça kendini yüreklendiriyor durmadan tekrarlıyordu. Sakın korkma nemecek. Korkma sakın. Artık tepeye ulaşmıştı. Son bir kez daha korkma nemecek deyip kalenin göğüs duvarını aşmak üzere adımını atıyordu ki ayağı havada asılı kaldı korkudan. Aman Tanrım! Can havliyle apar topar aşağı indi. Yüreği ağzına gelmişti. Yukarıya, kaleye baktı. Orada en yukarıda bayrağın yanında Sağ ayağını kale duvarına dayamış Feriyeç dimdik duruyordu. Baş düşmanları amansız Feriyeç, botanik bahçesi çocuklarının önderi Feriyeç. Bol kırmızı gömleği rüzgarda dalgalanıyordu. O alaycı gülümsemesiyle hafif bir sesle zavallı Nemeçek'e seslendi. Korkma Nemeçek! Nerede? Çoktan korku sarmıştı Nemeçek'in içini. Nemeçek tabanları yağladı. Hektor da ardından. Odun yığınlarının arasından koşarak arsaya döndüler. İlk yaz rüzgarı Feriyeç'in alay eder gibi ''Korkma Nemeçek'' diye bağırışına arkalarından onlara ulaştırmaya çalışıyordu sanki. Nemeçek arsaya ulaşıp da dönüp arkasına baktığında Feriyeç'in kırmızı gömleği odun yığını üzerinde görünmüyordu artık. Ama kalenin burcundaki bayrak da yok olmuştu. Çelenin kız kardeşinin diktiği kırmızı yeşil küçük bayrağı Feriyeç alıp gitmiş olmalıydı. Acaba odun yığınları mı saklıyordu Feriyeç'i? Yoksa hemen bıçka Atölyesi'nin yanındaki Maria Sokağı'na mı çıkmıştı? Sakın iki arkadaşıyla şu pastor kardeşlerle birlikte herhangi bir yere saklanmış olmasındı? Pastor kardeşlerin de burada olabilecekleri düşüncesi Nemeçek'in içini ürpertti. Pastor kardeşlerle karşılaşmanın ne demek olduğunu çok iyi biliyordu artık. Feriyeç'i bu kadar yakından ilk kez görmüştü. Ondan korkmuştu korkmasına ama doğrusu hoşuna da gitmişti. Geniş omuzlu esmer bir oğlandı. Kırmızı gömlek de pek yakışmıştı ona. Öyle bir gömlekti ki Feriyeç'e savaşçı havası veriyordu. Botanik bahçesi çocukları önderlerine benzemek için hep kırmızı gömlek giyerlerdi. Tahta perdenin kapısına düzenli aralıklarla dört kez vuruldu. Nemeçek rahat bir soluk aldı. Bu, Pal Sokağı çocuklarının parolasıydı. Nemeçek sürgülü kapıyı açtı. Gelenler, Boka, Çele ve Geribiydi. Nemeçek, korkunç haberi vermek için zor tutuyordu kendini. Ama sıradan bir er olarak, üst teğmenleri ile yüzbaşısına ne borçlu olduğunu da unutmamıştı. Onun için hemen hazır ol durumuna geçip, dimdik durarak selam verdi. ''Selam, yeni bir haber var mı?'' diye sordu çocuklar. Derin bir soluk alan ne meçek, bütün olan bitini bir çırpıda sayıp dökebilse ne iyi olurdu? Korkunç, diye bağırdı. Korkunç olan ne? Müthiş bir şey. İnanmayacaksınız. Peki ama ne? Feri'yeç buradaydı. Çocuklar şaşa kaldılar, yüzleri ciddileşmişti. Olamaz, dedi geribi. Nemeçek elini kalbine götürdü. ''Valla!'' ''Yemin etme!'' diyen Boka, sözlerine ağırlık verebilmek için komutu bastırdı. ''Hazır ol!'' Nemeçek topuk vurdu, Boka yanına yaklaştı. ''Neler gördün? Tekmil ver bakayım!'' ''Yollar arasında dolaşırken köpeğin avladığını duydum!'' diye tekmil vermeye koyuldu Nemeçek. Köpeğin ardından gidince orta kalede bir takırtı duydum. Kaleye tırmandım. Feriec, kırmızı gömleği sırtında oradaydı. Yukarıda mı duruyordu yani? Kalede mi? Evet. Ufaklık sarışını olan yemin etmek üzereydi. Elini havalandırmıştı bile. Ama Bokan'ın sert bakışıyla karşılaşınca kolunu indirip devam etti. Bayrağı da alıp gitti. ''Bayrağı mı?'' ''Evet.'' Dördü birden ileri atıldılar. Nemeçek en arkadaydı. Hem rütbesiz olduğu için hem de Feriyeç hala odun yığınları arasındadır diye düşündüğü için. Kale önüne varınca durdular. Gerçekten de bayrak görünmüyordu. Direği de yoktu. Herkes sinirliydi. Yalnız Boka sakindi. Çeleden yana döndü Boka. ''Hız kardeşine söyle bir bayrak daha diksin bize.'' Sabaha hazır olsun. Baş üstüne ama yeşil kumaşı kalmadı sanırım. Boka sakin bir sesle sordu. Beyaz kumaşı var mı? Var. Öyleyse kırmızı beyaz bir bayrak diksin bize. Bundan böyle bayrağımız kırmızı beyaz olacak. İş çözülmüş oluyordu böylece. Geri bir Nemeçek'e seslendi. Er Nemeçek. Buyur. ''Yasamızın maddelerini değiştirirsin yarın. Rengimiz kırmızı yeşil değil, kırmızı beyaz olacak artık.'' ''Baş üstüne teğmenim.'' Geri bir başından savarcasına dimdik duran sarışın oğlana şöyle bir el salladı. ''Rahat.'' Küçük sarışın rahata geçti. Kaleye tırmanan çocuklar için bayrak direğini kırmış olduğunu gördüler. Direk bir çiviyle çakılmıştı kale burcuna. Kırılan direkten arta kalan küçük parça ise hala yerinde duruyordu. Çocuklar kaleden inip arsaya yöneldiler. Ötekiler de gelmişti. Çona Koş, Weiss, Kolnay ve bir iki kişi daha. Boka'yı görünce esas duruşa geçtiler. Eh Boka komutanlarıydı ya. Selam diyerek selamladı Boka. Kolnay topluluktan ayrıldı. Biz geldiğimizde kapıyı sürgülü bulmadığımızı arz ederim. ''Yasamız uyarınca kapının sürgülü olması gerekir.'' Boka adamlarına sert sert baktı. Onlar da aynı biçimde Nemeçek'e baktılar. Nemeçek elini kalbine götürmüş, kapıyı açık bırakmadığına dair yemine hazırlanmıştı bile. Boka daha hızlı davranıp sordu. ''En son kim girdi içeri?'' ''Hiçbiri sonuncu olarak girmemişti içeri. Bir an hepsi suspus olup kaldılar.'' Derken kolnay karşılık verince, Neme çekin yüze aydınlandı. En son giren başımdı. Kim? Ben mi?" diye sordu Boka. "Evet yüzbaşım." Boka şöyle bir düşündü. "Haklısın." dedi. "Gerçekten de kapıyı sürgülemeyi ben unuttum. Adımı kara deftere geçirin üsteymenim." Bunu söylerken geri biden yana dönmüştü. Geribi cebinden kara kaplı küçük bir not defteri çıkardı. Büyük harflerle Yohan Boka diye yazdı deftere. Neden yazdığını unutmamak için de kapı diye not düştü yanına. Çocukların hoşuna gitti bu. Boka dürüsttü. İnsanın kendi kendini cezalandırması mertliğin zor rastlanır örneklerindendi. Latince dersinde bile rastlanmazdı böylesine. Hani mertliklerinden sık sık söz edilen Romalıların geçtiği latince dersinde. Ama ne de olsa Boka da insandı onun da zayıf yanları olacaktı elbette. Kendisini kara deftere yazdırmıştı. Ama bir süre sonra kapının açık kaldığını bildirmiş olan Kolnay'dan yana döndü. Sen de zevzeklik etmesen çok iyi olacak. Yaptığı gammazlıktan ötürü Kolnay'ın adını da deftere yaz Üsteğmen. Üsteğmen korku salan o kara kaplı not defterini yeniden ele alıp Kolnay'ın adını yazdı bu kez de. Neme Çek'e gelince o arkalarda bir yerde durmuş bu kez yazılmaktan nasılsa kurtuldu diye sevinçten zıp zıp zıplayacaktı neredeyse. Kara kaplı defterde Nemeçek'in adından başka bir ada kolay kolay rastlanmazdı. Her zaman ve her fırsatta onun adı geçirilirdi deftere. Her cumartesi oturum yapan Adalet Divanı hep onu yargılardı. Başka çaresi de yoktu çünkü. Rütbesiz tek er Nemeçek'ti. Biraz sonra büyük toplantıya sıra geldi. Birkaç dakika içinde gerçek ortaya çıktı. Kızıl gömleklilerin önderi Feriyeç, arsanın ortasına dek ilerlemeyi göze almış, orta kaleye tırmanmış ve bayrağı alıp götürmüştü. Herkes öfke içindeydi. Heyecan uyandıran haberi hep yeni yeni ayrıntılarla dile getiren Nemeçek'in çevresine doluştu bütün çocuklar. ''Peki sana bir şey söyledi mi?'' diye sordu çocuklar. ''Elbette söyledi.'' ''Ne dedi?'' Seslendi bana. Nasıl seslendi? Nasıl olacak? Korkmuyor musun ne meçek? Diye bağırdı. Tam bu sırada esaslı bir yutkundu sarışın olan Doğru haber vermediğinin farkındaydı çünkü. Öyle ya aslında gerçeğin tersini söylüyordu. Sanki çok yürekli davranmış da gösterdiği yürekliliğe Feriyeç bile hayranlık duymuş ve sormadan edememişti. ''Korkmuyor musun Nemeçek?'' ''Peki korkmadın mı gerçekten?'' ''Ne korkacağım. Ben kaleye yaklaşınca Feri'ye öbür yandan inip tabanları yağladı işte.'' Geri bir sözünü kesti Nemeçek'in. ''Doğru söylemiyorsun sen. Feri'ye şimdiye dek hiç kimseden kaçmamıştır.'' Boka şöyle bir baktı Geri'ye. ''Sen de çok güzel savunuyorsun onu.'' dedi. Geri bir tatlı bir sesle, Feri için Nemeçek'ten korkması pek akla yakın değil demek istiyorum diye kendini savunmaya çalıştı. Bütün çocuklar gülüşmeye başladılar. Gerçekten de akla yakın değildi bu iş. Nemeçek şöyle bir gerileyip omuz silkti. Boka ortaya çıktı. Çocuklar, bir şeyler yapmalıyız. Bugün nasıl olsa seçim günümüz. Tam yetkili bir başkan seçelim. Seçilen başkanın buyruklarına körük körüne uyulacağını şart koşalım. Bu işin sonunda savaş çıkabilir. Gerçek bir savaştaki gibi uzun süreli kararlar alabilecek biri gerekli. Ernem'e çek, ileri çık. Burada kaç kişi varsa o kadar oy pusulası kes. Herkes başkan olmasını istediği kişinin adını pusulaya yazsın. Pusulaları bir kasketin içine atarız. En çok oy toplayan başkan olur. Yaşa diye bağırdılar hep bir ağızdan. İki parmağını ağzına sokan Çonakoş, parman makinesinin düdüğünü andıran tiz bir ıslık çaldı. Not defterlerinden yapraklar koparıldı, veis kurşun kalemini çıkardı. Pusulaları toplamak onuru, hangi kaskete tanınacak diye kavgaya tutuşanlar bile oldu. Dalaşmaya meraklı Kolnay ile Barabas az kalsın birbirlerine giriyorlardı. Barabas'ın kasketi yağlıdır, onun için uygun olmaz, diyordu Kolnay. Buna karşılık Barabas da, Kolneyn kasketinin daha yağlı olduğunu ileri sürüyordu. Hemen yağ miktarı konusunda denemeye girişildi. Bir çakıyla iki kasketin de deri astarını kazıdılar. Bir sonuca varılmadan Çele kendi küçük kara kasketini genel çıkar adına ortaya koydu. Şapka dendi mi Çele'nin şapkasının üstüne yoktu. Nemeçek pusula dağıtımına girişeceği yerde dikkatlerin kendi üzerine çevrilmesinden yararlanarak Usulaları kirli elinde sıkı sıkı tutup ileri çıktı. Esas duruşa geçip titrek bir sesle konuşmaya başladı. ''Burada rütbesiz kalan tek görevli benim. Yüzbaşım haksızlık olmuyor mu bu? Birliğimiz kurulduğundan bu yana herkes subaylığa yükseldi. Bir ben böyle acemi er kaldım. Önüne gelen bana buyuruyor. Her iş benden bekleniyor. Sonra... Sözün burasında gözyaşlarını tutamayıp ağlamaya başladı. Çele yukarıdan alan bir tavırla ''Birlikten çıkaralım bunu.'' dedi. ''Ağlıyor.'' Arkadan bir ses yükseldi. ''Zırlıyor bu ya.'' Hep birden gülmeye başladılar. Tabii nemeçek daha da fenalaşıyordu. Çok üzgün olduğu için kapıp koyverdi gözyaşlarını. İçini çekerek kekeliyordu. E, ''Hele kara kaplı deftere bakın da görün.'' Hep ben yazılırım o deftere. Köpekten farkım yok. Boka sakin bir sesle şu ağlamayı hemen kesmezsen bizimle gelemezsin. Bilmiş ol, dedi. Bebelerle işimiz yok bizim. Nemeçek'in bebeğe benzetilmesi etkisini gösterdi. Korkudan ödü patlayan ufaklık sarı oğlan ağlamayı kesti hemen. Yüzbaşı elini Nemeçek'in omzuna koydu. Sıkı çalışırsan, sicilinde iyi olursa Belki Mayıs'a subay olursun. Şimdilik er kalacaksın. Bu konuda görüş birliğine varılmış oluyordu böylece. Çünkü Nemeçek hemen bugünden subayla yükseltilse işin şakası kalmayacaktı. Kime buyruk vereceklerdi o zaman? Tam bu sırada geribinin tiz sesi yükseldi. Er Nemeçek, şu kalemi bir yont bakalım. Beyzin Nemeçek'e uzattığı kurşun kalemin ucu cepteki milelerden ötürü kırılmıştı. Kalemi alan er, gözleri ıslak, yüzü ağlamaklı, dimdik durup yontmaya koyuldu. Kurşun kalemi içini çeke çeke yonttu, yonttu. Hıncını kalemden alıyordu. İçini dolduran keder biraz daha hafifledi. ''Kalemi yonttum üsteğmenim.'' Kalemi verip derin derin içini çekti. Bu derinden gelen iç çekişlere bakılırsa, er neme çek şimdilik subaylığa yükselmekten vazgeçmiş görünüyordu. Pusulalar dağıtıldı. Herkes bir kenara çekildi. Çünkü büyük ve önemli bir olaydı bu. Sonra pusulaları toplayan Nemeçek hepsini birden Çelen'in şapkasına attı. Nemeçek şapkayı dolaştıra dursun Barabas da Kolna'yı dürtüyordu bir yandan. ''Bu da yağlı ha!'' Kolna şapkanın içine bir göz attı. Gerçekten hiç de utanacak halde değillerdi. Çelen'in şapkası bile böylesine yağlı olduktan sonra... Boka toplanan pusulaları okuyor, okuduklarını yanında duran Geribi'ye teslim ediyordu. Tam 14 pusula vardı. Sırayla okuyordu. Johann Boka, Johann Boka, Johann Boka, Desider Geribi. Çocuklar bakıştılar. Bu sonuncusunun Boka'nın oy pusulası olduğu kesindi. Boka incelik gösterip kendi oyunu Geribi'ye vermişti. Birkaç tane Geribi daha. Böylece On bir oy Boka'ya, üç oy da Geribi'ye çıktı. Geribi tedirgin bir halde güldü. İlk kez açıktan açığa Boka'nın karşısında yer almış oluyordu. Şu üç oyda hoşuna gitmişti doğrusu. Gel gelelim üç oydan ikisi Boka'yı biraz incitmişti. Onu istemeyen iki kişi kim olabilir acaba diye düşündü bir an ama üzerinde durmadı. ''Beni başkanlığa seçtiniz demek.'' Yaşasın sesleri yükselirken Çolaqoş da ıslığı bastırdı. Neme çekin gözleri hala yaşlıydı ama o da "Yaşa!" diye bağırmaktan geri kalmadı hem de büyük bir heyecanla. Bokayı çok severdi çünkü. Başkan bir el etti şöyle konuşacaktı. "Sağ olun çocuklar." dedi. "Hemen işe başlayalım. Hepimiz biliyoruz artık. Şu kızıl gömleklilerin niyeti kötü." ''Arsamızı almak istiyorlar bizden. Dün pastor kardeşler bizimkilerin milelerini çalmışlar. Bugün de feriyeç buralara kadar sokulmuş, bayrağımızı alıp gitmiş. Er ya da geç bizi atmaya girişecekler buradan. Ama biz topraklarımızı sonuna kadar savunacağız.'' Çonakoş kükremekte gecikmedi. ''Yaşasın arsamız.'' Kasketler havaya fırlatıldı. Herkes heyecanlanmış, olanca gücüyle haykırıyordu. Yaşasın arsamız! Güzelim bahar güneşi altındaki arsa ile odun yanlarını bakışlarıyla okşuyorlardı sanki. Şu bir karış toprak parçasında duydukları sevgi gözlerinde ışıyordu. Sıra savaşmaya gelince bütün güçleriyle savaşmaya hazırlardı. Arsaya duydukları sevginin yurt sevgisinden farkı yoktu. Yaşasın arsamız yerine yaşasın yurdumuz diye haykırmış da olabilirlerdi. Boka sözünü sürdürdü. Ama onlar buraya gelmeden biz onlara botanik bahçesine gideceğiz. Başka bir gün olsa çocuklar böyle yiğitçe tasarı karşısında belki de korkuya kapılırlardı. Ama şu coşkulu anın heyecanıyla hep bir ağızdan haykırdılar. Gideriz! Herkes gideriz diye kükreyince Nemeçek de onlara katılmakta gecikmedi. Gideriz. Hoş, sıra gitmeye geldi mi? Nasıl olsa nemecek, arkalarından seyirtecek. Subay ceketlerini taşıyacaktı. Odun yığınlarının arasından şarabı fazla kaçırdığı anlaşılan birisinin kısık sesi yükseldi. Gideriz. Çocuklar şöyle bir baktılar. Ne görsünler? Bekçi Yano ağzında piposu sırıtıyor. Hemen yanı başında da Hektor. Çocuklar kahkahayı bastılar. Bekçi yanoda onların yaptığını yapmakta gecikmedi. Şapkasını havaya fırlatıp kükredi. Gideriz be! Resmi işler böylece sona ermiş oluyordu. Şimdi sıra gelmişti top oynamaya. İçlerinden biri bağırdı. Erne Meçek! Depoya gidip raketlerle topu getir bakalım. Ne Meçek depoya koştu. Odun yığınlarının altını depo diye kullanıyorlardı. Odun yığınlarından birinin altına dalan Nemecek topla raketleri çıkardı. Bu sırada Boka Geribi'ye yaklaştı ve ''Üç oy da sen aldın'' dedi. ''Evet'' diye karşılık verdi Geribi gururla ve Boka'nın gözlerine dik dik baktı. Üçüncü Bölüm Öbür gün ikindi vakti stenografi dersinden sonra savaş planı hazırdı. Ders saat 5'te bitmiş, sokak lambaları yanmıştı. Okuldan çıkarlarken şöyle konuştu Boka. ''Saldırıya geçmeden önce bizim de onlar kadar yürekli olduğumuzu göstermemiz gerek. En yiğit iki adamımı alıp botanik bahçesine gideceğim. Onların adasına kadar sokulup şu kağıdı bir ağaca çivileyeceğiz.'' Cebinden çıkardığı kırmızı bir kağıtta kocaman harflerle şunlar yazılıydı. Pal sokağı çocukları buradaydılar. Hepsi de kağıda saygı ve gururla baktılar. Çona Koş, sitenografi derslerine girmiyordu. Ama içindeki merak onu da sürüklemişti buraya. ''Şu kağıda birkaç da ağır söz yazsak iyi olurdu bence.'' dedi. Boka başını salladı. ''Hayır, doğru olmaz.'' Bayrağımızı çalan Feri için yaptığını da yapmayacağız. Biz onlara kendilerinden korkumuz olmadığını göstereceğiz. Bir de toplantılarını yaptıkları, silahlarını sakladıkları bölgeye girebileceğimizi kanıtlayacağız. Bu kırmızı kağıt bizim kart yerine geçecek. Onlara kart vizitimizi bırakıp döneceğiz. Çele söze karıştı. Duyduğuma göre her akşam bu saatlerde adada toplanıp hırsız polis oyunu oynuyorlarmış. Zarar yok. Aslında Feriçe de bizim arsada bulunacağımız saatte geldi. Bilerek geldi yani. İçinizde korkanlar varsa benimle gelmesin. Ama kimsenin korktuğu falan yoktu. Hatta Nemeçek bile yiğitleşmişti bu konuda. Belli de halinden subay olabilmek için göze girmek istiyordu. Şöyle bir tafralanarak ileri çıktı. Ben de seninle geliyorum. Okul yolunda esas duruşa geçmesi gerekmiyordu. Ama arsada olsalar başkaydı. Orada disiplin aranırdı. Burada hepsi eşitti. Çona Koş da çıktı ileri. Ben de geliyorum. Islık çalmayacağına söz ver öyleyse. Söz veriyorum. Yalnız, yalnız son bir kez çalmama izin verin. Öyle olsun. Hadi çal bakalım. Ve Çona Koş ıslığı bastı. Hem öylesine yüksek sesle ve coşkuyla çaldı ki Sokaktan gelip geçenler dönüp bakmaktan kendilerini alamadılar Oh be dedi çona koş İçimdeki bütün ıslığı boşalttım doğrusu Sen de geliyor musun? Boka çeleye döndü Hayır dedi çele Gelemem Saat da evde olmam gerekiyor Dersin kaçta bittiğini biliyor annem Bugün geç kalırsam bir daha hiçbir yere bırakmaz beni. Bunu düşünmek bile ürkütüyordu çeleği. O zaman her şeyin sonuna geldi demekti. Arsanın da, üsteymenliğin sonu geldi demekti. Eh, sen kal öyleyse. Ben koş ile neme çeki alırım yanıma. Yarın sabah okulda öğrenirsiniz olup bitenleri. Ve el sıkıştılar. Bokan'ın aklına bir şey gelmişti. Baksanıza çocuklar, bir derste yoktu bugün değil mi? Yoktu. Hasta falan olmasın? Bilmem ki. Öğleyin birlikte gittik eve. Görünürde hiçbir şey yoktu. Geribinin tutumu Boka'nın hoşuna gitmemişti. Kuşku uyandıran bir hali vardı geribinin. Dün ayrılırlarken de çok garip ve anlamlı bakmıştı yüzüne. Boka bu toplulukta kaldıkça kendisinin bir baltaya sap olmayacağını düşünüyordu belki de. Boka'yı kıskanıyordu herhalde. Geri bir kendisini daha atılgan ve gözü pek buluyor, Boka'nın sakin, akıllı uslu halini beğenmiyordu. Kendisini ondan üstün gördüğü ortadaydı. ''Eh ne yaparsın?'' diye söylendi Boka. İki çocukla birlikte yola koyuldu. Çonakoş yanı başında ciddi ciddi yürüyordu. Ne meçek neşeliydi, mutluluk içindeydi. Sevinçten kabına sığmadığı için sonunda Boka'dan azar bile işitti. ''Kendine gel ne ''Sirke mi gidiyoruz sanıyorsun? Çok tehlikeli bir işe girişiyoruz.'' ''Pastor kardeşleri bir düşünsene.'' Pastor kardeşlerin sözü edilince küçük sarışın da şafak attı. Aslında Feriyeç de dehşet saçan bir gençti. Hatta liseden kovulduğu bile söyleniyordu. Gücü kuvveti yerindeydi. Müthiş de gözü pekti. Ama ne çekin gözünde yine de candan ve dost bir yanı vardı.'' Oysa pastor kardeşler öyle miydi? Onlar hep başları önlerinde gelirler, karanlık ve iğneleyen bir bakışla bakarlardı. Esmer, güneş yanığı olan bu iki kardeşin yüzlerinin güldüğünü gören olmamıştı. Pastor kardeşlerden korkulurdu. Bu bir gerçekti. Üç çocuk hızlı adımlarla Ulvi Caddesi boyunca yürüdüler. Akşam erken oluyordu. Ortalık kararmaya yüz tutmuştu. Caddedeki sokak lambaları yanmıştı bile. Böyle alışılmamış bir saatte dışarıda olmak çocukları heyecanlandırıyordu. Aslında öğle yemeğinden sonra oynarlar, bu saatlerde çoktan evlerinde, kitaplarının başında olurlardı. Sessiz sedasız yan yana yürüyorlardı. 10-15 dakika sonra botanik bahçesine ulaşmışlardı artık. Duvarın ardındaki kocaman ağaçların dalları onları korkutmak istercesine uzanmıştı. Rüzgar körpe yapraklar arasında ıslık çalıyordu. Derinlerden garipsi hışırtılar geliyordu. Esrarlı bir şekilde kapalı duran büyük kapısıyla o kocaman bahçe karşılarındaydı işte. Yürekleri ha haduracaktı. ha duracaktı. Meçek, kapıyı çalmak istedi. ''Aklını mı kaçırdın sen? Bırak kapıyı çalmayı.'' dedi boka. Geldiğimizi hemen anlarlar. Üzerimize gelirler sonra. Hem nasıl olsa kapıyı da açan olmaz bu saatte. Peki nasıl gireriz içeri? Boka duvarı gözden geçirdi. Duvardan mı atlayacağız? Evet. Böyle buradan, Ulbi Caddesi'nden mi? Hayır, bahçeyi dolaşırız. Arkadaki duvar çok daha alçak. Taştan duvarın az ötesinde tahta perdeye dönüştüğü karanlık küçük bir sokağa saptılar. Tahta perde boyunca yürüyüp tırmanmak için uygun bir yer aradılar. Sokaktaki lamba ışığının pek etkili olmadığı bir yerde durdular. Tahta perdenin hemen ardında büyük bir akasya ağacı vardı. Buradan tırmanırsak akasyanın yardımıyla aşağı inebiliriz dedi Boka. Hem ağacın üstüne çıkıp dört bir yanı gözden geçirebiliriz. Bakalım yakındalar mı? Öbür ikisi de bu görüşe katılıverdi. Çonakoş eğilip eliyle tahta perdeye yaslandı. Çonakoş'un omuzlarına çıkan Boka bahçeye bir göz attı. Bahçede derin bir sessizlik vardı. Kıpırtı bile yoktu. Yakında hiç kimsenin bulunmadığına aklı yatan Boka eletti. Neme çek Çonakoş'a fısıldadı. Hey kaldır onu yukarı. Çonakoş Boka'yı kaldırdı. Başkan tahta perdeye tırmanırken çürümeye yüz tutmuş tahtalar ayaklarının altında çatırdamaya başladı. ''Atla!'' diye fısıldadı Çonakoş. Bir iki çatırtı daha duyuldu. Az sonra da Boka'nın boğuk bir sesle yere düştüğü duyuldu. Onun ardından Nemeçek tırmandı. İkisini izleyen Çonakoş da Akasya'ya çıkıverdi hemen. Köy çocuğu olduğu için tırmanmak ona vergiydi. Öbür ikisi aşağıdan sordular. Bir şey görüyor musun? Ağacın tepesinden boğuk bir ses karşılık verdi. Çok şey göremiyorum. Ortalık karanlık. Adayı görüyor musun? Evet. Kimse var mı orada? Dalların arasından dikkatle sağa sola eğilen Çonakoş çevreyi iyice gözden geçirdi. ''Ağaçlar kapadığı için adada görünen bir şey yok. Ama köprüde...'' Sonra sustu. Bir dal daha yukarı tırmandı. ''Şimdi çok iyi görüyorum. Köprüde iki kişi var.'' ''Öyleyse oradalar.'' dedi Boka hafif bir sesle. ''Köprüdekiler nöbetçilerdir.'' Sonra dallar çatırdadı. Çona Koş ağaçtan indi. Üçü baş başa verip ne yapacaklarını düşündüler.'' Görülmemek için bir fundanın ardına gizlenip fısıldaşmaya başladılar. En iyisi fundalar arasından kale yıkıntısına yaklaşmak, dedi Boka. Tepenin sağında bir yıkıntı vardır bilirsiniz. Orayı tanıdıklarını belirtmek için öbür ikisi başlarını salladılar. İyi saklanırsak fundaların arasından yıkıntıya kadar gidebiliriz. İçimizden biri tepeye tırmanıp gözcülük eder. Kimse yoksa tepeden aşağı sürünürüz. ''Tepe, göle çok yakın biliyorsunuz. Göl kıyısındaki sazların arasına gizleniriz. Sonra ne yapacağımızı orada kararlaştırırız.'' İki pırıl pırıl göz Boka'ya dikilmişti. Boka'nın her sözünü neme çekile çona koş, kutsal kitaptan çıkmış bir söz gibi benimserlerdi. ''Anlaştık mı?'' diye sordu Boka. ''Evet.'' diye karşılık verdiler. ''Öyleyse ileri, arkamdan gelin, buraları iyi tanırım ben.'' Bunu söyledikten sonra alçak fundaların arasından emeklemeye başladı. Öbür ikisi daha yeni çömelmişlerdi ki uzaktan keskin ve uzun bir ıslık sesi geldi. ''Olamaz, bizi gördüler.'' diyen nemeçek sıçrayıp yerinden kalktı. Yataşığı yere yat.'' diye komut verdi boka. Üçü birden otların arasına uzandılar. Soluklarını kesip ''Ne olacak bakalım?'' diye beklemeye başladılar. ''Gerçekten görülmüşler miydi acaba?'' Ama gelen olmadı. Ağaçların arasında rüzgar hışırlıyordu o kadar. ''Bir şey yok canım.'' diye fısıldadı Boka. Tam bu sırada hava bir ısık sesiyle yeniden yırtıldı. Ama gelen olmadı. Bir fundanın dibinde duran nemeçek titreyerek konuştu. ''Ağaçtan gözetlemek gerekirdi.'' ''Haklısın.'' dedi Boka. ''Ağaca çık Çonakoş.'' Çonakoş kedi gibi tırmanmıştı bile Akasya'ya. Ne görüyorsun? Köprüde kımıldayan birileri var. Dört kişi oldular şimdi. İkisi adaya geri döndü. Hım, öyleyse her şey yolunda, dedi Boka. Aşağı in. ıslık sesi köprüdeki nöbetçilerin değiştirilmesiyle ilgili olabilir. Çuna koş, ağaçtan indi. Üçü birden tepeye doğru tırmanmaya başladılar. Büyük, esrarlı botanik bahçesinin üzerinde derin bir sessizlik vardı. Ortalık kararmaya başlayıp da çan sesi duyuldu mu bahçedeki bütün ziyaretçiler çekip gider, yabancı kimse kalmazdı. Geri kalanlar sadece kötülük düşünenlerle şu an yan yana yerde sürünen ve savaşmayı amaçlayan bizim üç kafadar gibileridir. Aralarında tek sözcük bile geçmiyordu. Böylesine önem vermekteydiler giriştikleri işe. Doğrusunu söylemek gerekirse biraz korkuyorlardı da. Eh, kırmızı gömleklilerin iyi silahlanmış kalesine sızmak yürek isterdi doğrusu. Kale, Küçük Göl'ün ortasındaki adadaydı ve iki yakayı birbirine bağlayan tek tahta köprüyü de nöbetçiler tutmuştu. Nöbet tutanlar belki de pastor kardeşlerdir diye düşündü Nemecek. Aralarında cicililer de bulunan o güzelim renkli mileler aklına takıldı. Bütün mileleri kazandığı sırada yükselen o uğursuz ''el koydum'' sözünü şimdi de duyar gibi oluyor, çileden çıkıyordu. ''Ah!'' diye bağırdı Nemeçek. Öbür ikisi korkudan kaldılar. ''Ne var yahu? Ne oluyor?'' Nemeçek diz çökmüş parmağını yalıyordu. ''Nen var?'' Parmağını ağzından çıkarmadan karşılık verdi Nemeçek. ''Isırganların içine daldım galiba. Elimi daladılar.'' En parmağını oğlum dedi çona koş. Kendisi akıllı davranıp eline bir mendil sardı. Böyle emekleyip sürünerek çok geçmeden tepeye ulaştılar. Tepenin bir yamacına küçük yapmacık bir kale kalıntısı oturtulmuştu. Hani zengin bahçelerinde eski kalelerin eşlerini yaparlar ya işte tıpkı öyle kocaman taşların aralarında da yosun doldurulmuştu. Kale burası işte dedi boka. Dikkatli olmalıyız. Kızıl gömlekliler sık sık gelirler buraya. Bu kalede neyin nesi Yahu? Diye sordu Çonakoş. koş. Botanik bahçesinde kalelerde olduğunu söyleyen olmadı bize okulda. Sadece yıkıntı işte. Yıkıntı olarak yapılmış aslında. Neme çeki bir gülme tuttu. Peki ama kaleyi kale olarak yapmak yok mu? Yüz yıla kalmaz nasıl olsa? Senin keyfin yerinde anlaşılan diyerek azarladı da Boka Nemeçeki. Hele biraz bekle. pastor kardeşler birazdan görünür. Sen de de şafaq atar. Nemeçekin suratı asılı verdi hemen. İşte böyleydi bu sarı olan. Tehlikeyi hep unuturdu. İlle de birileri hatırlatacaktı ona tehlikeyi. Artık mürver fidanlarının arasından tepeye doğru tırmanmaya başlamışlardı. Çona koş en öndeydi. Bir aralık olduğu yerde kaldı. Arkasına döndü. Elini kaldırdı. Dolaşan biri var burada, dedi ürkek bir sesli. Küçük bedenlerini örten yüksek otların arasına uzandılar. Yalnız gözleri parlıyordu karanlıkta. Kulak kesilmişlerdi. Çona koş, kulağını yere daya diye buyurdu boka fısıldayarak. Kızı eriler hep böyle dinlerler. Yaklaşan biri varsa çok iyi duyulur böyle. Çona koş uzanıp ot bitmemiş bir yere dayadı kulağını ve birden irkilerek doğruldu. Geliyorlar diye fısıldadı korkuyla. Artık kızıl derili yöntemine başvurmadan da birinin fundaları hışırdattığı duyuluyordu. Kimdi bu esrarlı yaratık acaba? İnsan mı yoksa hayvan mıydı? Her ne olursa olsun üzerlerine doğru geliyordu işte. Korkudan kafalarını bile otların arasına gömmüşlerdi. Neme çekin, iniltiyi andıran incecik sesi duyuldu. Ben eve gideceğim. Çona koş hala elden bırakmıyordu şakayı, Kısık bir sesle. ''Yapış yere yavrum, yapış yapış, toprak anaya sığın. Ne var ki, Nemeçek'in hala yürekli olmaya niyeti yoktu. Boka başını otların arasından kaldırıp sertçe bir çıkıştı Nemeçek'e. ''Er Nemeçek, sana söylüyorum, otların arasına sin çabuk.'' Buyruk buyruktur, Nemeçek otların arasına sindi. Esrarlı kişi otları hala hışırdatıyordu. Ama anlaşılan yönünü değiştirmişti, üzerlerine gelmiyordu. Boka yattığı yerden doğrulup baktı. Bir karaltı gördü. Karaltı tepeden aşağı iniyor, bir yandan da elindeki sopayla otları karıştırıyordu. Gitti, dedi Boka. de herhalde. Kızıl gömleklilerin nöbetçisi mi yoksa? Hayır, botanik bahçesinin bekçisi. Rahat bir soluk aldılar. Yetişkinlerden korkuları yoktu. Müze bahçesindeki burnu etbenli yaşlı harp malulüne mi kalmıştı onlarla başa çıkmak? Yollarına devam ettiler. Bekçi birdenbire duruverdi olduğu yerde. Bir ses duymuştu herhalde. Neme çek kekeledi. ''Hay aksi farkımıza vardı galiba.'' İki çocuk Boka'ya bakıp buyruğunu beklediler. ''Yıkıntıdan içeri.'' diye komut verdi Boka. Üçü birden uzun zamandır zar zor tırmandıkları tepeden aşağı indiler. Yıkıntının küçük, sivri kemerli pencereleri vardı. İlk pencerenin demir parmaklıklı olduğunu fark edince korktular. İkinci pencereye yöneldiler. Ne yazık ki o da parmaklıydı. Neden sonra taşlar arasında bir yarık bulabildiler. Buradan içeri sızabildiler. Karanlık bir girintinin içine saklandılar. Soluklarını tuttular. Bekçinin gölgesi pencerelerin önünden geçti. Bekçinin Ulbi Caddesi'ne bakan bahçe bölümüne doğru uzaklaşıp gittiğini gördüler. Bekçi orada oturuyordu çünkü. ''Oh şükürler olsun'' diye mırıldandı Çonakoş. ''Şükürler olsun bu vartayı da atlattık.'' Karanlık girinti içinde durup şöyle bir bakındılar. Hava nemli ve ağırdı. Tıpkı gerçek bir kalenin bodrumlarındaki gibi. Elleri ayakları ile dört bir yanlarını yokladılar. Boka birdenbire verdi. Ayağı bir şeye takılmıştı. Eğilip yerden bir şey kaldırdı. Öbür ikisi de yanına yaklaştılar. Akşamın solgun ışığı altında yerden kaldırılan bu şeyin bir tomahawk olduğunu gördüler. Kızıl derililerin savaşırken kullandıkları küçük baltaları vardır ya, işte onlardan bir tanesi. Bu kızıl derili baltası ağaçtan oyulmuş, gümüş yaldızlı kağıtla kaplanmıştı. Karanlıkta ürkütüyordu insanı. ''Bu balta onların'' dedi Nemeçek soluk soluğa. ''Doğru'' dedi Boka. ''Bir tane bulduğumuza göre daha başkaları da olmalı.'' Ortalığı araştırmaya koyuldular. Bir köşeden yedi balta daha çıktı. Kızıl gömlekliler sekiz kişiydiler anlaşılan. Sekiz kişilik bir çete. Burası da gizli silah depolarıydı. koş baltaları savaş ganimeti olarak almak düşüncesindeydi. İlk bu geldi aklına. ''Olmaz'' dedi Boka. ''Baltaları almamız doğru olmaz. Adi bir hırsızlık olur bu.'' koş utanmıştı. ''Ne o?'' dedi Nemeçek küstahça. ''Sesin soluğun çıkmıyor. Dilini mi yuttun yoksa?'' Ama boka böğüründen şöyle bir dürtünce Nemeçek suspusu oldu. ''Vakit kaybetmeyelim. Doğru tepeye tırmanalım yine. Kimseler yokken adaya çıkmak istemiyorum.'' Bu yiğit karar serüvene yeni bir hava getirdi hemen. Geldikleri anlaşılsın diye baltaları sağa sola atıp dağıttılar. Sonra yarıktan dışarı çıkıp eskisinden daha yürekli bir şekilde tepeye tırmanmaya başladılar. Yukarıdan bakıldı mı uzaklar bile görünüyordu. Yan yana durup dört bir yanı gözden geçirdiler. Boka cebinden küçük bir paket çıkardı. Paketin sarılı olduğu gazete kağıdını açınca sedefli küçük bir dürbün çıkıverdi ortaya. ''Çelenin ablasının operada kullandığı dürbün bu.'' diyen Boka dürbünü gözlerine götürdü. Aslında ada çıplak gözle de görülebiliyordu ya neyse. Su bitkileriyle dolu ve kıyıları sazlarla kaplı olan küçük göl pırıl pırıldı. Adanın ağaçlarıyla fundaları arasında nokta gibi bir ışık parıldıyordu. Bu görünüm karşısında ciddileştiler hemen. Şona koş kısık bir sesle ''Oradalar'' dedi. Neme çekte de fenerden hoşlanmamıştı. ''Bir de fenerleri var'' dedi. Nokta halindeki ışık adada bir o yana bir bu yana gidip geliyordu. Bir bakıyorsun fundalardan birinin ardında yok oluyor, bir bakıyorsun kıyıda yeniden ortaya çıkıyordu. Birisi feneri öteye beriye taşıyordu herhalde. Boka dürbünü bir an bile ayırmamıştı gözlerinden. Bana kalırsa bir hazırlıkları var, dedi. Ya da akşam eğitimindeler. Belki de birden susu verdi Boka. Ee? diye sordu öbür ikisi merakla. Allah Allah! dedi Boka. ''Feneri taşıyan çocuk. Kimmiş? Kimmiş? Tanıdığım biri gibi geldi bana. Sakın. Daha iyi görebilmek için yüksekçe bir yere çıktı. Ama o arada fener ışığı da bir çalılığın ardında yok olmuştu. Boka dürbünü indirdi. ''Yok oldu.'' dedi hafif bir sesle. ''Kimdi peki?'' ''Onu söyleyemem. Çok iyi göremedim. Daha iyi göreceğim sırada yok oldu ortadan. Güvenli olmadıkça hiç kimseyi suçlamak istemem.'' ''Yoksa bizimkilerden biri mi?'' ''Korkarım öyle.'' dedi başkan üzüntüyle. Ama buna adıyla sanıyla ihanet derler diye bağırdı Çonakoş. Ses çıkarmamak gerektiğini unutmuştu. Kes sesini! Oraya varınca anlarız nasıl olsa. O zamana kadar sabırlı olman gerek. Şimdi bir de merak sürüklüyordu onları. Fenerli karaltıyı kime benzettiğini söylemek istemiyordu Boka. Kendi kendilerine falanca ya da filancadır diye görüşler öne sürüyorlardı ama elde yeterli kanıt yoktu. Hiç kimse kanıtsız suçlanamayacağı için Boka bu konuda tartışmayı yasakladı. İyice sinirlenmişlerdi. Tepeden aşağı inip otların arasından sürünmeye devam ettiler. Ellerine diken mi batmış, ellerine ısırgan otu mu dalamış, sivri taşlar mı yaralamış, hiç aldırdıkları yoktu. Aceleleri vardı artık. Küçük esrarlı gölün kıyısına doğru sessizce süründüler. Kıyıya varınca ayağa kalkmakta bir sakınca görmediler. Kıyıdaki sık kamışlarla sazlar öylesine yüksekti ki küçücük vücutların nasıl olsa örtülüyordu. Boka buyruklarını verirken çok soğukkanlıydı. Burada bir yerde bir kayık olacaktı. Kayığı bulmak için ben neme çekile kıyı sağa doğru tararım. Sana gelince çona koş, sen de sola gidersin. Kayığı bulan ötekini bekler. Hiç ses etmeden ayrıldılar. Birkaç adım sonra boka sazlığın içindeki kayığı gördü. ''Bekleyelim.'' dedi. Küçük gölün çevresinde bir tur atıp Çonakoş'u beklemeye başladılar. Kıyıya çömelmiş, yıldızlarla dolu göve bakıyorlardı. Sonra adadan bir ses duyabilirler mi diye kulak kabarttılar. Nemeçek, kurnazlığı kimselere bırakmak niyetinde değildi. ''Bana bak.'' dedi. ''Kulağımı yere dayayacağım.'' ''Kulağını rahat bırak.'' dedi boka. ''Kıyı da yapamazsın bunu. Yapsan da yararı yok.'' ''Ama suyun üzerine eğildik mi o başka. O zaman iyi duyarız işte.'' Tuna'da balıkçıları izlemiştim. Suyun üzerine eğilir, kıyıdan kıyıya güzel güzel konuşurlardı. Özellikle akşamları su çok iletken olurdu. Gölün üzerine eğildiler ama bir şey anlayamadılar. Yalnızca fısıltılar, hışırtılar geliyordu küçük adadan. O arada Koşçuka geldi.'' Yorgun argın tekmili verdi. Kayığı bulamadım. Üzülme kuzum diye karşılık verdi Nemeçek. Biz çoktan bulduk. Kıyıya doğru yürüdüler. Binelim mi? Hayır buradan binemeyiz dedi Boka. Kayığı önce öte yana çekeceğiz. Bakarsın bizi görecekleri tutar. Köprüye yakın olmamalıyız. Köprüye en uzak yerden karşıya kürek çekeriz. Arkamızdan gelecek olurlarsa koşmaktan imanları gevrer. Bu görüş öbür ikisinin de hoşuna gitmişti. Başkanlarının böylesine zeki ve becerikli olması onlara güven veriyordu. Yanında ipi olan var mı? diye sordu Boka. Çona koşta vardı. Çona koşun ceplerinde ne ararsan bulurdun zaten. Çakı, sicim, mileler, kalem uçları, jilet, çivi, anahtar. Beş parçaları, not defteri, tornavida, şu bu çona koşun çıkardığı ipi boka kayaya bağladı. Sonra çok dikkatli ve yavaş kıyı boyunca öbür yana doğru kayığı çekmeye başladılar. Bu arada bir yandan da adayı gözetliyorlardı. Tam bu döküntü kayığı binecekleri sırada deminki gibi bir ıslık sesi duydular. Ama bu kez korkmadılar. Islık sesi köprüde nöbet değiştirilmesi için çalınan düdüğün sesiydi. Artık serüvenin içine dalmışlardı nasıl olsa, korkulacak bir şey kalmamıştı. Savaşa katılan erler de bu duyguyu taşırlar içlerinde. Düşman görülmedikçe en küçük şey bile korku verir onlara. Ama ilk mermi kulaklarının dibinden geçsin hele birdenbire yüreklenir, ölüme koştuklarını bile unuturlar. Çocuklar kayağa bindiler. Önce boka ardından da çona koş. Nemeçek çamurlu kıyıda bir aşağı bir yukarı gidip geliyordu. Gel küçüğüm gel diye yüreklendirdi çona koş onu. Geliyorum büyüm diye karşılık verdi sırada ayağa kayan nemecek. Korkuyla bir saza sarılmak istediyse de başaramadı. Sesini bile çıkaramadan cup diye düşüverdi suyun içine. Boğazına kadar göle gömülmüştü ama bağırmayı göze alamıyordu. Gölün sığlığından ayağa kalktı. Görünüşü çok komikti doğrusu. Sular başından aşağı süzülüp akarken o eline geçirmiş olduğu kamışa hala sıkı sıkı tutuyordu. Kamış da ne kamıştı ya, kibrit çöpüdense yalan olmazdı. Öylesine inceydi. Çona koş kahkâğını koyverdi. Suları yuttun mu yavrucuğum? Su falan yutmadım, diyen sarışın ufaklık öyle olduğu gibi ıslak, çamur içinde ve suları damlatarak yerleşti kayığın içine. Suratı korkudan hala sapsarıydı Bugün bir de banyo yapacağım aklımın köşesinden bile geçmemişti Dedi hafif bir sesle Artık yitirilecek vakit yoktu Boka ile Çonakoş küreklere sarılıp kıyıdan ayrıldılar Ağır kayık suya iyice gömülmüş Durgun gölün sularını yarmaya başlamıştı Kürekler sessiz sedasız dalıp çıkıyordu Ortalık derin bir sessizlik içindeydi Kayığın başında oturan neme çekin, çenelerinin birbirine vuruşu bile duyuluyordu. Birkaç kez daha kürek çektiler. Kayık adanın kıyısına ulaştı. Kayıktan çabucak çıkıp sazların arkasına gizlendiler. ''Eh, buralara kadar geldik işte sonunda.'' diyen Boka, kıyı boyunca yavaş yavaş ve dikkatle sürünmeye başladı. Öbür ikisi de Boka'yı izledi. Başkan birden arkasına dönüp ''Durun!'' dedi. ''Kayığı böyle bırakamayız.'' Onu bir bulurlarsa adadan çıkamayız artık. Köprüde nöbetçi var. Çona koş, sen kayıkta kal. Biri çıkıp da seni görecek olursa var gücünle ıslık çal. O zaman geri döner kayığa atlarız. Sen de kayığı kıyıdan itersin. Çona koş sürünerek geri gitti. Bir bakıma sevinç içindeydi. Belki de ıslık çalması gerekecek, var gücüyle çınlatacaktı ortalığı. Boka, Neme çekile birlikte kıyı boyunca sürünmeye koyuldu. Fundaların yüksek olduğu yerlerde ayağa kalkıyor, gizlenerek yürüyorlardı. Çok uzun bir fundanın dibinde durup dalları araladılar. Buradan adanın içerlerini görebiliyorlardı. Küçük bir düzlükte o dehşet salan kızıl gömlekliler çetesi grup halinde bir araya toplanmıştı. Neme çekin yüreği ağzına gelecekti az kalsın. İyice sokuldu bokaya. Başkan neme çekin kulağına Korkma sakın diye fısıldadı. Düzlüğün tam orta yerinde büyükçe bir taş vardı. Taşın üzerinde bir de fener. Kızıl gömlekliler fenerin çevresine çömelmişlerdi. Gerçekten de hepsinin üzerinde kızıl gömlekler vardı. için yanına iki pastor çömelmişti. Küçük pastorun yanında da gömleği kırmızı olmayan biri duruyordu. Boka, yanı başındaki Nemeçek'in tir tir titrediğini duyuyordu. ''Söylesene'' dedi Nemeçek daha fazlasını ağzından çıkartamayarak ve ardından ekledi görüyor musun onu? görüyorum diye karşılık verdi Boka üzüntüyle kızıl gömleklilerin arasındaki yabancı çocuk geribiydi demek tepeden bakıp da gördüğü zaman yanılmamıştı Boka bir süre önce elinde fenerle koşuşan çocuk gerçekten de geribiydi çeteyi şimdi daha da artan bir dikkatle gözden geçiriyorlardı Fenerin titreyen ışığı altında pastor kardeşlerin yağız suratları ve öbür kızıl gömlekliler insana ürperti veren bir görünüm içindeydiler. Yalnızca geri bir konuşuyor, ötekiler susuyordu. Onlara çok ilgilendikleri bir şey anlatıyordu herhalde. Çünkü hepsi de geribiye doğru eğilmişler, dikkatle onu dinliyorlardı. Geribinin söyledikleri akşam sessizliği içinde pal sokağının iki çocuğuna kadar ulaşıyordu. Arsaya iki yerden girilebilir, diyordu geribi. Pal sokağından da girilebilir girilmesine ama oradan girmek oldukça zordur. Çünkü yönetmeliğimizin bir maddesi oradan her girinin girdikten sonra kapıyı arkasından sürgülemesini emreder. Öbür giriş Maria sokağından. Buharlı bıçka atölyesinin büyük kapısı hep açık durur orada. Arsaya odun yığınlarının arasından geçilip kolayca girilir. Tek güçlük odun yığınlarının üzerindeki kaleler. ''Onu biliyorum.'' dedi Feriyeç, pal sokağı çocuklarını dehşete düşüren sesiyle. ''Bilirsin herhalde, oradaydın ya az önce.'' diye sürdürdü geri bir konuşmasını. ''Kalelerde nöbetçi vardır. Odun yığınlarına yaklaşan oldu mu hemen işaret verirler. Doğrusunu isterseniz oradan gelmenizi salık vermem.'' Demek söz konusu olan şey kızıl gömleklilerin arsaya girmeleriydi. Geri bir konuşmayı sürdürüyordu. En iyisi geleceğiniz zamanı önceden kararlaştırmamız. Öyle olursa ben arsayı en son girer kapıyı açık bırakırım. Güzel dedi Feri Doğru söze ne denir? Arsayı kimse yokken ele geçirmek istemem. Hem de kesinlikle istemem. Biz yasal bir savaş yürütmek niyetindeyiz. Arsalarını savunamazlarsa işgal eder, kırmızı bayrağımızı dikeriz oraya. İktidar hırsıyla hareket etmediğimizi biliyorsunuz. Pastor kardeşlerden biri için sözünü keserek ''Bizim amacımız bir oyun yerine sahip olmak.'' dedi. ''Burada oyun oynanamıyor ki. Bizim sokakta hep bir oyun yeri için savaşılır öteden beri. Bir oyun yeri gerekli bize. İşte o kadar.'' Gerçek savaşların nedeni hangi temele dayanıyorsa Kızıl Gömleklilerin savaşı da aynı temele dayanıyordu. Günümüz politikacılarının ağzıyla buna hayat alanı dendiğini bilirsiniz.'' Kızıl gömleklilere top oynamak için bir alan gerekliydi. Bu alanı başka yoldan elde edemeyecekleri için savaş açıyorlardı. ''Anlaştık öyleyse'' dedi Feriyeç. ''Pal sokağındaki kapıyı açık bırakırsın sen.'' ''Tamam'' dedi Geribi. Ufaklık sarışın nemecek derin bir üzüntüye kapılmıştı. Gözleri dört açılmış, üzerinden sular damlayarak öyle durmuş... Fener'in çevresine çömelmiş olan kızıl gömlekliler ile haini izliyordu. Geribi'nin tamam dediğini duyunca gözyaşlarını tutamamıştı artık. Geribi arsaya ihanet etmeye hazırdı demek. Boka'ya sarılan nemeçek hıçkırıyordu. Boka yumuşak bir hareketle kendinden ayırdı ne nemeçeki. Ağlayıp sızlayarak hiçbir şey yapamayız. Ne var ki onun da boğazına bir şey düğümlenmişti sanki. Geribi'nin bu yaptığı utanılacak bir şeydi. Feriç şöyle bir el edince bütün kızıl gömlekliler birden doğruldular. ''Evlerimize dönelim'' dedi Feriç. ''Herkesin silahı yanında mı?'' ''Evet'' diye karşılık verdiler hep bir ağızdan ve sivri uçlarına küçük kırmızı bayraklar takılmış mızraklarını kaldırdılar. ''İleri'' diye komut verdi Feriyeç. ''Fundalar arasına tüfek çatılacak.'' Küçük adanın içlerine doğru yola koyuldular. Periç en önden gidiyordu. Geri bir de onlarla birlikteydi. Küçük düzlük bomboş kalmıştı. Yalnız orta yerde üzerindeki fenerin hala yandığı taş görülüyordu. Adımlar gittikçe uzaklaştı. Fundaların arasına girip mızraklarını sakladılar. Boka şöyle bir davrandı. ''Surası geldi.'' diye fısıldadı Nemeçek'e. Elini cebine attı, tam ortasına bir raptiye geçirilmiş olan kırmızı kağıdı çıkardı. Ardından Funda'nın dallarını aralayıp ufaklık sarışına buyurdu. Sen burada kal. Ben gelene kadar sakın kıpırdama yerinden. Boka az önce kızıl gömleklilerin toplanıp tartıştıkları düzlüğe sıçradı hemen. Soluğunu kesen çek Boka'nın ardından baka kaldı. Boka bir koşuda düzlüğün kenarında duran ve adının üzerine şemsiye gibi gerilmiş büyük ağacın yanına ulaştı. Kaşla göz arası kırmızı kağıdı ağacın gövdesine yapıştırmıştı. Soluğu fenerin dibinde almıştı. Fenerin cam kapağını açıp üfledi. Mum sönüverdi hemen ve aynı anda da Nemeçek'in gözünün önünden yok oldu Boka. Nemeçek karanlığa alıştığında Boka dönüp gelmişti bile. Nemeçek'i kolundan yakaladı. Çabuk fırla arkamdan. Kıyı boyunca kayığa doğru koştular. Geldiklerini gören Çonakoş oturduğu yerden fırladığı gibi kayığı kıyıdan açmaya hazırlandı. İki çocuk kayığa atladı. Boka soluğu tıkanarak ''Hadi gidelim!'' dedi. koş bütün gücüyle deniyor ama kayık serbest kalmıyordu. Karaya yanaşırken çok ileri gitmişlerdi. Kayık kıpırdayamıyordu şimdi. İçlerinden biri inip baş tarafı kaldırmalı, kayığı suya itmeliydi. Ne var ki düzlükten sesler gelmeye başlamıştı bile. Silah deposundan dönen kızıl gömlekliler feneri sönük bulmuşlardı. Önce feneri rüzgar söndürdü sandılar ama feriyeç Fener'i şöyle bir yoklayınca küçük cam kapağının açılmış olduğunu gördü. ''Buraya bir gelen olmuş!'' diye bağırdı. Hem de öylesine yüksek bir sesle bağırdı ki kayığı suya atmak için uğraşan üç çocuk da bu sesi duydular. Kızıl gömlekliler fener'i yeniden yaktılar. İşte o zaman ağaçta asılı duran kırmızı kağıtla karşılaştılar. Pal sokağı çocukları buradaydılar. Kızıl gömlekliler birbirlerine baka kaldılar. Periyeç bağırdı. Buraya kadar geldiklerine göre uzaklaşmış olamazlar. Tiz bir ıslık çaldı. Köprüden gelen nöbetçiler köprüden kimsenin geçmediğini bildirdiler. ''Öyleyse kayıkla gelmiş olacaklar'' dedi pastorların küçüğü. Ve üç çocuk ortalığı ayağa kaldıran, insanı ürperten o korkunç narayı duydular. ''Yakalayın şunları'' Tam bu buyruk verildiği sırada Çonakoş kayığı suya atmış, kendisi de içine atlamıştı. Bütün güçleriyle kürekleri asıldılar. Feriyeç tiz bir sesle buyruklar veriyordu. ''Vendever, ağaca çık! Pastorlar, sizler de doğruca köprüye! Kıyı boyunca sağlı sollu arayın!'' Görünüşe bakılırsa hapı yutmuşlardı artık. Onları kıyı ulaştıracak birkaç kürek daha çekemeden, pastor kardeşler gölü dolaşmış olacaklar, sonra da kapına kısılacaklardı. Pastor kardeşlerden önce kıyıya ulaşabilirlerse, bu kez de ağaçtaki nöbetçi işaret verecek, ne yönde kaçtıklarını bildirecekti. Feri için elinde fenerle ada kıyısında nasıl koştuğunu kayıktan görüyorlardı. Derken bir patırtıdır koptu. Pastor kardeşler ada'nın tahta köprüsünden koşa koşa geçiyorlardı. Bereket, nöbetçi ağaca tırmanmadan önce kıyıya ulaştılar. ''Kayık kıyıya vardı!'' diye bağırdığını duydular nöbetçinin. Başkanları hemen karşılık verdi. ''Koşun, bırakmayın, yakalayın şunları!'' Pal sokağının üç çocuğu var güçleriyle koşuyorlardı. Boka hem koşuyor hem de ''Bize yetişirlerse çok kötü olacak!'' diyordu. ''Sayıca bizden üstünler!'' Boka önde öbür ikisi hemen arkada şimşek gibi geçiyorlardı tarlalar ve yollardan. Önlerine bir yapı çıkıverdi. İçeri girin diye soluyan Boka kışlık bahçenin büyük kapısına yüklendi. Bereket kapı çıktı. İçeri dalıp büyükçe olan selvi fidanlarının arkasına gizlendiler. Dışarıda hiç ses yoktu. Kovalayanlar izlerini yitirmiş olacaklardı. Üçü de rahat bir soluk aldı. Camdan tavanı ile camdan duvarlarından büyük kent akşamının zayıf ışığı sızan bu garip bahçeyi gözden geçirdiler. Camlarla kaplı bu kışlık bahçe çok ilginç bir yerdi. Kışlık bahçe boydan boya kalın gövdeli, kocaman yapraklı ağaçlarla doluydu. Ağaçlar iri gövdeli tahta fıçıların içindeydi. Uzun tahta sandıklarda safran ve mimoza yetiştiriliyordu. Kışlık bahçenin orta bölümündeki büyük kubbenin altında yelpaze yapraklı palmiyeler yükseliyordu. Tropikal bitkilerle kaplı, balta girmemiş ormanların küçük bir örneği vardı burada. Ormanın ortasında kırmızı balıklarla dolu bir havuz, havuzun hemen yanında da oturulacak bir sıra görülüyordu. Çepeçevre manolyalar, defneler, portakallar, kocaman safranlar... Havayı ağır, keskin bir kokuyla dolduran bütün bu bitkilerden sersemleyebilirdi insan. Buharla ısıtılan bu koca seranın damından ve duvarlarından şıpır şıpır sular damlıyordu. Damlalar kocaman yaprakların üzerine düşüyor, palmiyelerden çıpırtılar yansıyordu. Sanki bu küçük, nemli ve sık ormanda oradan oraya koşuşan garip hayvanlar da yaşamaktaydı. Hayvanların yeşil tahta fıçılar arasında dolaştığını görür gibi olan çocuklar kendilerini yine de güven içinde hissediyorlardı. Şuradan nasıl ve ne zaman kurtulabileceklerdi acaba? Yorgun düşmüş olan Nemecek büyük bir palmiyeye yaslanmıştı. Sakın kilitlemesinler bizi buraya dedi korkuyla. Güzelce ısıtılmış olan sera'nın içinde çok rahattı. Çünkü iliklerine dek ıslanmıştı. Boka yatıştırdı Çeki. Şimdiye kadar kilitlemediklerine göre bundan sonra da kilitlemezler. Bekleyip dururken bir yandan da heyecanla kulak kabartıyorlardı. Çıt çıkmıyordu. Onları burada aramak kimsenin aklına gelmemişti herhalde. Oturdukları yerden kalktılar. Yüksek rafların arasından ileri geri gidip gelmeye başladılar. Raflar, kokulu bitkiler, kocaman çiçekler, yeşil fidanlarla doluydu. Raflardan birine çarpan Çonakoş sendeleyince nemecek yardımı hazır olduğunu bildirdi. Bekle de ışığı yakayım. Ve Boka engel olmaya kalmadan cebinden çıkardığı kibriti çakı verdi nemecek. Kibritin yanmasıyla sönmesi bir oldu. Boka ufaklık sarı olanın eline vurup düşürmüştü kibriti. ''Maymun Elif sende, diye azarladı Boka. Nerede olduğumuzu unuttun galiba? Çepeçevre cam duvarlar içindeyiz. Şimdi ışığı görmüşlerdir mutlaka. Oldukları yerde durup kulak kabarttılar. Boka'nın hakkı vardı. Kızıl gömlekliler kısa bir an için bütün serayı aydınlatmış olan ışığı görmüşlerdi. Çok geçmeden dışarıdaki küçük çakılları gıcırdatan adımları duyuldu. Dost doğru sol kanattaki kapıya ilerliyorlardı. Peri için komutanlık ateşi yanmıştı. Pastorlar sağdaki küçük kapıya. Sevinç, sen orta kapıya. Ben de burayı tutuyorum. Bizim çocuklar kaşla göz arası saklanı verdiler hemen. Çona koş, yüzük oyun, raflı sehpalardan birinin altına. Nemeçek, nasıl olsa sırrı sıklama olduğundan kırmızı balıklı havuza. Ufaklık sarı oğlan çenesine dek suya batmış, başını bir safran yaprağının altına gizlemişti. Boka da açık kapının ardına gizlenmeye ancak vakit bulabilmişti. Feriyeç adamlarıyla birlikte içeriye daldı. Boka fenerin ışığında Feriyeç'i çok iyi görebiliyordu. Kızıl gömleklilerin komutanını şimdiye dek bir kez görebilmişti ancak. O da müzenin bahçesinde. Feriyeç güzel bir çocuktu. Gözleri savaş ateşiyle yanıp tutuşuyordu şu anda. Adamlarıyla birlikte seradaki bütün geçitleri, bütün raflı sehpaları arayıp taradı. Havuza bakmak hiçbirinin aklına gelmedi. Çonakoşta Sevinç adındaki çocuk sayesinde kurtardı paçayı. Tam altına gizlendiği sehpayı arayacakları sırada Sevinç bağırmıştı. Çoktan sağ kapıdan sıvışmışlardır. Çonakoş'u kurtaran işte bu oldu. Çünkü Sevinç o yana doğru koşunca arkadaşları da onu izlemiş, içerideki saksıları kıra döke paldır küldür dışarı fırlamışlardı. Kızıl gömlekliler çekip gitmiş, ortalık yeniden sessizleşmişti. Sesi ilk duyulan çona koş oldu. "Vay başıma gelenler, kafama bir saksı düştü demin. İçim dışım kumla doldu." Ağzına burnuna dolan kumlu toprağı var gücüyle püskürttü. Sonra neme çek çıktı ortaya. Suların içinden yavaş yavaş yükselen bir deniz canavarıydı sanki. Ufaklık sarı olan yine sırlı sıklamdı. Şıpır şıpır sularda anlıyordu her yanından. Her zamanki gibi de ağlamaklı yakınıp duruyordu. Nedir bu çektiklerim canım? Ben hep su içinde mi yaşayacağım? Kurbağa mıyım ben yahu? Islak bir köpek gibi silkinince Boka yola getirdi Nemeçek'i. Zırlayıp durma. Hadi toparlanın da çekip gidelim buradan. Nemeçek içini çekip duruyordu. Evin yüzünü bir görebilseydim derken ıslak giysilerinden ötürü evde nasıl karşılanacağı kafasına dank edince değiştirdi sözünü. İyi yok. Evde olmayayım ben daha iyi. Tahta perdeden üzerine tırmandıkları akasya ağacına doğru koşmaya başladılar. Birkaç dakika sonra ağacın dibindeydiler. Çona koş ağaca tırmandı. Ağaçtan tahta perdeye doğru atlamadan önce dönüp bir baktı bahçeye. Korkuyla haykırdı. Geliyorlar. ''Çabuk ağaca çık yine!'' dedi Boka. Yeniden ağaca tırmanan Çonakoş, tırmanmaları için arkadaşlarına da yardım etti. Dağların el verdiğince tırmandılar. Tam kurtulacakları sırada yakayı ele vereceklerini düşünmek deli ediyordu onları. Kızıl Gömlekliler çetesi dünyanın gürültüsünü çıkararak yaklaştı. ''Bizim üç çocuk kocaman üç kuş gibi ağaca tünemişlerdi.'' da arkadaşlarını yanlış yola sürüklemiş olan Sevinç bağırıyordu. Tahta perdeden atladıklarını gördüm. Kızıl gömlekliler arasında en saf olanı Sevin içti. O da bütün akılsızlar gibiydi. Dilini hiç tutamıyor, yaygarayı koparıyordu hemen. Beden eğitiminde eşsiz olan kızıl gömlekliler tahta perdeyi açtılar birer ikişer. En sona kalan feriyeç tahta perdeye tırmanmadan önce elindeki feneri söndürdü. Tepesine bizim üç kuşun tünemiş olduğu akasya ağacına tırmanıp tahta perdeden aşağı atladı. Giysileri hala ıslak olan nemeçekten birkaç damla Feriyeç'in boynuna damlamasın mı? Yağmur başlıyor diyen Feriyeç boynunu silip sokağa atladı. İşte koşuyorlar diye bir ses yükselince bütün kızıl gömlekliler bir koşudur tutturdular sokakta. Şu sevinç olmasaydı bizi çoktan enselerlerdi, dedi boka. Şimdi kendilerini tam bir güven içinde hissediyorlardı artık. Kızıl gömleklilerin hiçbir şeyden haberi olmayan, yollarına giden iki yabancı çocuğun ardına düştüklerini gördüler. Gürültüyü duyan çocuklar korkudan kaçmaya başlamışlardı. Bir bağırış çağrış gidiyor, kızıl gömlekliler deliler gibi koşuyorlardı. 4. Bölüm Sınıfın saati yine biri vurmuştu. Çocuklar kitaplarına el attılar. Kitabını kapatan öğretmen Rex kürsüsünden kalktı. Her zaman hizmete hazır olan sıranın başındaki sınıf birincisi Küçük Çengey yerinden fırlayıp öğretmenin pardösüsünü tuttu. Pal sokağı çocukları oturdukları sıralardan birbirlerine bakıp Boka'nın vereceği buyruğu beklediler. Bugün öğleden sonra saat 2'de arsada toplanılacaktı. Keşif kolunun botanik bahçesinde geçen ilginç serüveni anlatılacaktı. Girişimin başarıya ulaştığından haberleri vardı. Başkan yiğitçe bir karşılık vermişti kızıl gömleklilere. Ama ayrıntıları öğrenmek istiyorlardı sabırsızlıkla. Çocukların başarıya ulaştığı serüven ve tehlikelerle ilgili ne haberler vardı bakalım. Boka'nın ağzından kerpetenle bile söz alınmazdı. Çona koş desen atar tutar boyundan büyük laflar ederdi. Şimdi de abuk subuk konuşuyordu işte. Sözüm ona botanik bahçesindeki yıkık kalenin orada vahşi hayvanlar varmış. Ne az kalsın havuzda boğuluyormuş falan filan. Kızıl gömlekliler de büyük bir ateşin çevresinde bir arada oturuyorlarmış. Bin bir türlü hikaye anlatıyordu ama en önemlisini unutuyordu. Üstelik çona koşu sonuna dek dinlemekte de olanaksızdı. Çünkü o sonu gelmez ıslıklarıyla dinleyicilerini sağır ediyordu. Nemeçek'e gelince o da kendini çok önemsiyor, esrarlı hallere bürünüyordu. Bir şey soruldu mu şöyle karşılık veriyordu hemen. Vallahi ben bir şey söyleyemem bu konuda. Başkana sorun siz.'' Ötekiler Nemeçek'i iyiden iyiye kıskanıyorlardı. Nemeçek gibi acemi birer tutup böyle bir serüvende yer alsın. Olacak şey miydi yani?'' Bütün teğmenlerle üst teğmenler sıradan bir acemi er karşısında saygınlıklarını yitirdikleri kanısındaydılar. Kimilerine göre bütün bu olaylardan sonra küçüğün subayla yükseltilmesi gerekiyordu. Eh ne meçekte subay olursa arsada bekçinin köpeği Hector'dan başka rütbesiz kimse kalmayacaktı. Öğretmen Rex sınıftan çıkar çıkmaz Boka elini kaldırıp iki parmağını gösterdi. Çocuklar selam verip başkanın buyruğunu aldıklarını belirttiler. Pal sokağı birliğine üye olmamış çocuklar pek kıskanmışlardı bu karşılıklı anlaşmayı. Tam sınıftan çıkılacağı sırada bir şey oldu. Öğretmen Rex kürsünün basamağında kaldı. ''Bekleyin hele biraz.'' dedi. Derin bir sessizlik oldu. Öğretmen paltosunun cebinden küçük bir kağıt parçası çıkardı. Gözlüğünü takıp şu isimleri okumaya başladı. ''Veys...'' ''Burada.'' dedi Weys korkuyla. Öğretmen okumayı sürdürdü. Rihter, Çele, Kolnay, Barabas, Lecik, Nemecek. Hepsi de sırayla ''Burada'' diye karşılık verdiler. Öğretmen Rex kağıdı cebine soktu yine. ''Evlerinize gitmeden önce öğretmenler odasına geleceksiniz. Sizinle konuşacaklarım var.'' Öğretmen bu garip çağrıyı neden yaptığını bildirmeden sınıftan çıktı. Bir telaştır başladı sınıfta. ''Neden çağırıyormuş bizi?'' ''Neden okulda kalıyoruz? Bizimle ne zoru varmış?'' İsimleri okunanlar bu tür sorular sorup duruyorlardı ve hepsi de Palsoka Birliği'nden oldukları için Boka'nın başına üşüşmüşlerdi. Okulun uzun koridoru çabucak dolmuştu. Başka sınıflardan gelen çocuklar da vardı. Büyük pencereli koridorda alışılmamış bir hayhuydur gidiyordu. Herkes telaş içindeydi. Öğrencilerden biri öğretmenler odasının önünde kaygıyla bekleyen çocuklara ''Yoksa cezaya mı kalacaksınız?'' diye sordu. ''Hayır?'' diye karşılık verdi Weiss gururla. Öğrenci koşar adımlarla uzaklaştı. Birkaç dakika sonra öğretmenler odasının kapısı açıldı. Buzlu camın ardında uzun boylu sıska öğretmen Rex göründü. ''Girin içeri bakalım.'' diyen öğretmen önden yürüdü. Öğretmenler odası boştu. Sus pus olan çocuklar uzun yeşil masanın çevresinde toplanıp yan yana dizildiler. En sonuncuları kapıyı saygıyla kapattı. Masanın başına geçip oturan öğretmen Rex şöyle bir süzdü çocukları. Aşağı avludan evlerine giden çocukların neşe içinde bağırıp çağırdıkları duyuluyordu. Öğretmen pencereyi kapattırdı. Kitap raflarıyla dolu büyük odada insana korku veren bir sessizlik vardı. Öğretmen Rex bu mezar sessizliğini bozdu. Duyduğuma göre bir dernek kurmuşsunuz. Adı da Macun Derneği'ymiş galiba. Bu dernek üyelerinin listesini getirip bana verdiler. Listeden anlaşıldığına göre derneğin üyeleri sizlermişsiniz. Öyle mi? Karşılık veren olmadı. Hepsi de yapılan bu suçlamanın doğruluğu karşısında başlarını öne eğdiler. Öğretmen sözünü sürdürdü. Şimdi sırayla ele alalım şu işi. Bilirsiniz dernek mernek kurulmasından hiç hoşlanmadığımı daha önce de söylemiştim. Derneği kuran kim? Önce onu öğrenmek istiyorum. Kim kurdu bu derneği? Veys. Öğretmen Rex sert bir bakışla baktı Veys'e. Veys, senin dilin yok mu çocuğum? Kendin söyleyemez miydin? Karşılık çok zayıf çıktı. Eee, söyleyebilirdim. Neden söylemedin öyleyse? Veys yeniden sessizliğe gömüldü. Öğretmen Rex bir pro yakıp dumanını savurdu. ''Ne diyorduk? Sırayla gidiyoruz değil mi? Şimdi söyle bakalım, bu macunda ne oluyor?'' Veys karşılık vereceği yerde cebinden koca bir parça cam macunu çıkardı ve masanın üzerine koydu. Bir süre macunu gözden geçiren Veys, zor duyulabilen hafif bir sesle ''İşte efendim'' dedi. ''Macun bu.'' ''Demek bu. Peki ne işe yarıyor bu macun?'' ''Camcılar bununla camları çerçeveye yapıştırırlar efendim. Onlar sıvayıp da macun kurumadan davranılırsa tırnakla kazınabilir. Bunu sen kazıdın öyleyse.'' ''Hayır efendim, bizim derneğin kendi macunu bu.'' Öğretmen şaşkın şaşkın bakıyordu. ''O da ne demek oluyor?'' Veys oldukça yüreklenmişti. ''Bu macunu üyeler topladılar. Yönetim kurulu da bana teslim etti saklamam için.'' Daha önce bu işi yapan kolay Simon oldu da ondan. Macunu hiç çiğnememiş, macunu da korumuş. Hmm, macunu çiğnemek mi gerekiyor? Evet efendim, çiğnemezse sertleşir, İstenilen şekle girmez. Ben her gün bir süre çiğnerim bu macunu. Peki neden ille desen? Derneğin kurallarına göre öyle gerekiyor da ondan efendim. Başkan kimse dernek macununu günde en azından bir kez çiğnemek zorundadır. Yoksa kurur macun, sertleşir. Weiss gözyaşlarını tutamıyordu artık. hıçkırarak sürdürdü sözünü. Şu sırada başkan benim. Durum gergindi. Öğretmen sert bir sesle çıkıştı. Bu büyük parçayı nereden buldunuz? Çıt çıkmıyordu. Öğretmen Rex kollayı gözüne kestirdi. Kolnay söyle bakalım nereden buldunuz bunu? Açıkça itiraf ederek umutsuz durumu kurtarmak niyetinde olan Kolnay şöyle konuştu. Öğretmenim bir aydır böyle sürüp gidiyor bu iş. Bir hafta kadar ben çiğnedim macunu ama o sırada küçük bir parçaydı henüz. İlk parçayı Veys getirmiş. Biz de derneği kurmuştuk. Babası arabayla bir yere götürmüş Veys'i bir gün. O da arabanın penceresinden macunu tırnaklarıyla kazımış. ''Bütün tırnakları kan içindeydi o gün.'' Derken tam o günlerde müzik salonunun camı da kırılmasın mı? Bütün ikindi vakti camcının gelmesini bekledim. Camcı saat beşte geldi. Bir parça macun istedim kendisinden. Hiç oralı olmadı. Meğer ağzı macun doluymuş adamın. O da macun çiğnermiş. Camcının yanında durup camı nasıl taktığını izledim. Camı ölçüp sonra kesip taktı gitti.'' Camcı gidince macunu kazıyıp aldım ama kendim için almadım inan olsun. Dernek için aldım, dernek için. Hadi bakalım, şimdi Kolnay da ağlamaya başlamıştı. Kes ağlamayı diyerek çıkıştı öğretmen. Sıkıntıdan ceketinin eteklerini çekiştiren Weiss. Bu da hep zırlar böyle dedi. Colnay'ın hıçkırıkları insanın içine işliyordu. Weiss eğilip Colnay'ın kulağına fısıldadı. Zırlama yahu! Ama nerede, kollar kendisini tutacak gibi değildi. Bu büyük acı öğretmen Rex'i bile etkilemişti herhalde. O da purosundan derin soluklar çekip duruyordu. Tam bu sırada fiyakacı Çele sıradan ayrılıp öne çıktı. Öğretmenin karşısına geçip gururla durdu öyle. Geçen gün Boka'nın arsada yaptığını yapacak, o da mert bir Romalı gibi davranacaktı galiba. ''Öğretmenim'' dedi. ''Ben de macun getirdim derneye." ''Hımm, nereden getirdin bakayım?'' ''Bizim evden, bizdeki kanaryanın yıkandığı camdan bir banyo var. Onu kırdım. Camcı gelip onarınca macunu kazıdım hemen. Kanarya yıkanırken sular halıya aktı hep. Ama kuş banyo yapacak da ne olacak sanki?'' ''Örneğin, serçeler yıkanır mı hiç öğretmenim? Benim bildiğim hep kirli gezerler.'' Sandalyesinden öne doğru eğilen öğretmen, ''Anlaşılan işin alayındasın sen Çele.'' dedi. Ama dur hele, senin de sıran gelecek. Evet, sen devam et Kolnay. Kolnay burnunu çekti. Neye devam edeyim efendim? Geri kavan macunu nereden buldunuz? Anlat bakayım. Çele anlattı ya işte efendim. Sonra dernekte de 60 lira vermişti bana macun alayım diye. Öğretmen Rex hiç hoşlanmamıştı bu açıklamadan. Demek parayla da aldınız ha? ''Hayır'' dedi Kolnay, ''Benim babam doktordur, öğleden önce kapalı arabayla hastalarına gider. Bir gün beni de almıştı yanına, arabanın penceresindeki bütün macunu kazıdım. Doğrusu yumuşacık iyi bir macundu. Kendi başıma bir araba kiralayayım diye dernek 60 lira ödenek ayırdı. Ben de kiraladım arabayı. Bir ikinci üzeri kentin dışına kadar uzanıp arabanın dört penceresindeki bütün macunu kazıdım ve yaya döndüm sonra.'' Öğretmen hatırlamıştı. Hani büyük kışlanın orada rastlamıştım sana dedi. O zaman mı oldu bu iş? Evet efendim. Seninle konuşmak istemiştim de ağzını açıp tek söz söylememiştin hani. Kolnay utançtan başını önüne eğdi. Nasıl konuşurdum öğretmenim ağzım macun doluydu. Yeniden bir ağlamadır tutturdu Kolnay. Ve yine sinirlenmiş, ceketinin eteğini çekiştirmeye başlamıştı. ''Hadi bakalım, zırlaması yakındır.'' dedi sıkıntıyla. Gözyaşı sarnıçları yeniden açılmıştı. Öğretmen oturduğu yerden kalkıp odada bir aşağı bir yukarı dolaşmaya başladı. Başını sallayıp duruyordu. ''Ne de güzel dernek kurmuşsunuz. Aman göz değmesin. Dernek başkanı de bakalım?'' Weiss bütün acısını unuttu bu soru üzerine. Gururla, benim dedi. Ya Sayman? Kolnay. Kasada kalan parayı çıkar göster bakalım. Buyurun efendim. Kolnay bir el attı cebine. Öyle büyük bir cepti ki, koşunkinden aşağı kalmıyordu. Aradı, taradı, cebinin içinde ne bulduysa bir bir çıkarıp masanın üzerine dizdi. Önce 43 lira göründü, Ardından 5'er liralık 2 posta pulu, 1 posta kartı, 1'er liralık 2 damga pulu, 8 tane kalem ucu, bir de ciceli. Parayı sayan öğretmen Rex'in suratı karardı sanki. Bu parayı nereden buldunuz bakayım? Üyelik ödentilerinden efendim. Üyeler her hafta 10'ar lira öderler. Ne yapacaktınız bu parayla peki? Hiç. Derneğe üye olabilmek için bir para ödenmesi gerekiyordu. Toplanan para da işte o. Veyz başkan aylığı almıyordu. Vazgeçmişti aylıktan. Hmm aylık ne kadardı? Haftada 5 lira. Posta pullarını ben edindim. Posta kartını barabas. Damga pullarını da Rihter. Ona babası Rihter babasından. Öğretmen Rex sözünü kesti kolonayın. ''Babasından çaldı yani, öyle mi? Öyle mi Richter?'' İleri çıkan Richter önüne bakıyordu. ''Çaldın değil mi?'' Richter başını önüne eğdi. ''Şu ahlaksızlığa bakın.'' ''Baban ne iş yapar senin?'' ''Babam hukuk doktorudur efendim.'' ''Doktor Ernest Richter, avukat ve noterdir.'' ''Dernek çalınan pulu yerine koydu efendim.'' ''Ne demek yani?'' yerine koydu. ''Eee şey, şey işte, babamdan pulu çaldım ama sonra çok korktum. O zaman dernek pul parasını verdi. Bir pul alıp babamın yazı masasına gizlice bıraktım. Aksilik bu ya, tam o sırada babam yakaladı beni. Pulu çaldığım için değil de yerine koyduğum için ense köküme bir tane patlattı.'' Öğretmen sert sert bakınca Richter düzeltti. ''Dayak yedim babamdan yani.'' Pulu yerine koyuyorum diye tokatı indirdi. Sonra pulu kimden çaldığımı sordu. Gerçeği söyleyecek olsam fazladan bir tokat daha yiyecektim tabii. Ben de pulu kolnaydan aldım dedim babama. O da öyleyse çabuk götür kolnaya ver. O da bir yerden aşırmıştır nasıl olsa dedi. Ben de pulu alıp kolnaya götürdüm. Dernek iki tane damga puluna sahip oldu böylece. Bir an düşünceye dalanı öğretmen sordu. Peki neden yeni bir damga pulu aldınız? Eskisini geri verebilirdiniz öyle değil mi? Richter'in yerine Kolnay karşılık verdi. Eskisini veremezdik öğretmenim. Çünkü eski pulun üzerine derneğin mührünü basmıştık. Ya demek bir de dernek mührünüz var öyle mi? Nerede bakayım bu mühür? Mühürcü başımız bara bastır öğretmenim. Mühürden o sorumludur. Sıra şimdi de Barabas'a gelmişti. Barabas ileri çıktı. Öteden beri geçinemediği kolnaya sert sert baktı. Arsadaki şapka olayı hala aklındaydı. Ama mühürü ile birlikte masanın üzerine bırakmaktan başka ne yapabilirdi ki? Öğretmen Rex mühürü şöyle bir gözden geçirdi. Macun Toplayanlar Derneği Bu da peşti diye yazılıydı mühürün üzerinde. Güldüğünü belli etmek istemeyen öğretmen Rex başını iki yana salladı. Öğretmenin yumuşamasından yüz bulan Barabas elini uzatıp mühürü almak istedi. Ama öğretmen daha eline çabuktu. Sert bir sesle sordu. Niyetin ne senin? Efendim dedi Barabas. Mühürü elimden çıkarmamaya onu son nefesime kadar korumaya yeminliyim ben. Öğretmen Rex mühürü cebine soktu. ''Kapat çeneni!'' diye bağırdı. Ama Barabas kendini tutamadı artık. ''Efendim öyleyse Çele'den de bayrağı alın lütfen.'' ''Ne? Bir de bayrağınız mı var? Onu da ver bakayım.'' Elini cebine atan Çele, ince bir tel çubuğa geçirilmiş küçük bayrağı çıkardı. Bunu da arsadaki bayrak gibi kız kardeşi dikmişti. Bütün nakış işlerini Çele'nin kız kardeşi üstleniyordu. Kırmızı yeşil beyaz bayrağın üzerinde şunlar yazılıydı: Macun toplayanlar derneği, bu da Tutsaklığımızı sürdürmeyeceğimizi and içeriz. Hmm diye mırıldandı öğretmen. Tutsak sözcüğünü T değil D ile yazan bu bilge de kim? Kim yazdı bakayım bunu? Karşılık veren olmadı. Öğretmen yeniden sordu öfkeyle. Kim yazdı bunu dedim. Çele hemen bir çare düşündü. Çocukları neden ele verip de başlarını derde soksundu ki? Tutsak sözcüğünü D ile yazan bara bastı. Ama başı belaya girmemeliydi. Boynunu büktü. Çele oradan atıldı. Kız kardeşim yazdı efendim dedi. Kuvvetlice yutkundu bunu söylerken. Kız kardeşine harcaması yerinde bir davranış değildi. Ama arkadaşlarını kurtarmış oluyordu. Öğretmen bir tepki göstermeyince çocuklar gelişigüzel konuşmaya başladılar. ''Barabas'ın bayrağı ele vermesi hiç doğru olmadı.'' dedi Kolnay öfkeyle. Barabas kendini savunmaya kalkıştı. ''Bunun da zoru hep benimle. Mühür elimden alındığında derneğin sonu gelmişti zaten.'' Öğretmen Rex kesti çocukların sözünü. ''Susun bakayım.'' diye bağırdı. ''Gösteririm ben size.'' Derneği kapatıyorum. Dernek mernek yok artık. Bir daha böyle şeyler yaptığınızı duymayayım sakın. Hal ve gidişten hepinize kırık not veriyorum. En kırık notu da başkan olduğu için Weiss alacak. ''Özür dilerim efendim.'' dedi Weiss aşağıdan alarak. ''Bugün benim başkanlığımın son günü. Genel kurul toplantısı yapılacaktı çünkü. Önümüzdeki ay için başka bir başkan adayımız var.'' ''Evet efendim, kolnay başkan olacaktı.'' diyerek sırıttı Barabas. ''Benim için fark etmez.'' dedi öğretmen. ''Yarın ikiye kadar hepiniz cezalı alacaksınız burada. Ben size gösteririm. Şimdi gidebilirsiniz artık.'' Kora halinde hep bir ağızdan ''Hoşça kalın öğretmenim.'' diye bağırışıp yürümeye koyuldular. Veys bu karışıklıktan yararlanarak uzanıp macunu almak istediyse de öğretmen hemen farkına vardı. Çek elini bakayım oradan. Dokunma. Bırak. Veys boynunu büküp sordu. Macunu geri alamayacak mıyız öğretmenim? Zor alırsınız. Tam aksine elinde başka macunu olan getirip bana teslim etsin hemen. Hele macunu saklayan biri çıksın karşıma. Gözünün yaşına bakmam bilin bunu. O zamana kadar hiç sesini çıkarmamış olan Lecik ağzından bir parça macun çıkardı. İçi yanarak ve kirli elleriyle macunu derneğin büyük macun topağına yapıştırdı. Bak sen, hepsi bu kadar mı? Lecik bir karşılık vermeden açtı ağzını, başka macun kalmadığını gösterdi. Öğretmen Rex şapkasını aldı. Bir daha dernek falan kurduğunuzu duymayacağım. Hele bir duyayım, görürsünüz siz. ''Şimdi herkes evine, hadi bakalım.'' Çocuklar sessiz sedasız yürüdüler. İçlerinden birinin hafif bir sesle konuştuğu duyuldu. ''Hoşça kalın öğretmenim.'' Lecikti bu. Az önce öbür çocuklar öğretmene hoşça kalın derlerken ağzım macun dolu olan Lecik sesini çıkaramamıştı. Öğretmen Rex çıkıp gidince dağıtılmış olan derneğin üyeleri yalnız kaldılar. Kolnay dışarıda bekleyen Boka'ya soruşturmayı özetledi. Boka rahat bir soluk aldı. Çok korkmuştum doğrusu, dedi. Biri çıkıp arsayı ele verdi sanmıştım. Tam bu sırada Nemeçek yanlarına yaklaşıp fısıldadı. Bana bakın, öğretmen sizi sorguya çekerken pencerenin yanında duruyordum ben. Pencerenin camı yeni takılmıştı. Ben de... Hencere'nin camından kızmış olduğu taze macun topağını verdi. Bütün çocuklar heyecanla gözden geçirdiler macunu. Veys'in gözleri parlıyordu sevinçten. Macunumuz varsa dernekte var demektir. Toplantıyı yaparız arsa da. Sonra hepsi birden evlerinin yolunu tuttular. Merdivenlerde pal sokağı çocuklarının bağrışmaları yankılanıyordu. Bağıra çağıra fırladılar büyük kapıdan dışarı. Yalnız Boka tek başına ve yavaş yavaş yürüyordu. Keyfi pek yerinde değildi. Botanik bahçesindeki adada elinde fenerle dolaşan geribi hep aklındaydı. İhanet eden geribi. Dalgın dalgın yürüyerek evine gitti Boka. Yemeğini yedikten sonra ertesi günün latince ödevini hazırlamaya koyuldu. Macun Derneği'nin tüm üyeleri saat iki buçukta arsada hazırdılar. Barabas öğle yemeğinden yeni gelmişti. Hala ekmek kabuğunu geveleyip duruyordu. Tokadı yüzüne indirmek için kapıda Kolnay'ı bekledi. Kolnay'dan çektikleri yetmişti çünkü. Üyelerin çoğunlukta olduğu anlaşılınca Weiss hepsini odun yığınlarının oraya çağırdı. ''Oturum açılmıştır.'' dedi ciddi bir yüzle. Barabas'tan yediği tokatın karşılığını vermiş olan Kolnay, yasaklamaya karşın derneğin yaşaması gerektiğini savundu. Barabas, Kolnay'ı suçlamaktan geri kalmadı. Elbette başkanlık sırası ona geldi de onun için. Bana sorarsanız dernek kapatılmalıdır artık. Siz sırayla başkan olurken bize de macun çiğnemek düşüyor. İğreniyorum bu işten artık. Ağzıma şu yapışkan maddeden başka bir şey girmeyecek mi? Derken Nemeçek söz almak istedi. ''Söz istiyorum efendim.'' diye seslendi başkana. ''Sekreterimiz söz istiyor.'' diyen Weiss elindeki küçük çanı çaldı. Ne var ki macun derneğinin sekreterlik görevini yüklenmiş olan Nemeçkin sözü ağzında kaldı. ''Odun yığınlarından birinin yanında geribiyi görmesin mi?'' Geribinin ne mal olduğunu ondan bir de bokadan başka bilen yoktu. Odun yığınlarının arasından sessiz, sedasız, sinsice yürüyen geribi, bekçi Yano'nun oturduğu küçük kulübeye doğru ilerliyordu. Haini gözden kaçırmamak, onu adım adım izlemek görevimdir diye düşündü Nemeçek. Geri bir gelecek olursa, onu adada kızıl gömleklilerle birlikte gördüğümüzü bilmemelidir demişti Boka. Olan bitenden hiç kimsenin haberi yok sanmalıdır. Ama işte geribi gelmiş, ortalıkta dolaşıyordu. Şimdi bekçinin kulübesine neden gidiyor orada acaba? Nemeçek ille de öğrenmek istiyordu bunu. "Sağ olun başkanım." dedi. "Başka bir kez söz alırım ben. Yapılacak işlerim var şimdi." Veiz elindeki çanı yeniden salladı. Bay sekreter konuşmasını ertelemiştir. Bu arada bay sekreter çoktan koşmaya başlamıştı bile. Nemeçek aslında Geribin'in ardından koşmuyor, kestirmeden gidip öne geçmek istiyordu. Boş alanı geçip Pal Sokağı'na doğru ilerledi. Sonra Maria Sokağı'na saptı, buharlı bıçka atölyesine doğru deli gibi koşmaya başladı. Tepeleme odun yüklü bir araba, tam kapıdan çıkacağı sırada az kalsın altına alıyordu Nemeçek'i. İnce demir baca keyifle pofluyor, beyaz buharını püskürtüyordu. Buharlı bıçka makinesi de bir yere acımış gibi inim inim inliyordu. Nemeçek bir yandan koşarken bir yandan da ''Dikkatli olmalıyım.'' diye söyleniyordu kendi kendine. Küçük yapının yanından geçip odun yığınlarına ulaşmış, bekçi kulübesinin hemen arkasına sızmıştı. Kulübenin çıkıntılı çatısı ardındaki odun yığınına bitişikti neredeyse. Odun yığınına tırmanan nemeçek yüzük oyun yattı. Yattığı yerden aşağıyı gözleyip ne olacak bakalım diye beklemeye başladı. Geribinin şu bekçi Yano ile ne alıp veremediği vardı ki? Yoksa kızıl gömleklilerin bir savaş hilesiyle mi karşı karşıyaydılar? Her ne olursa olsun aşağıda yapılacak konuşmaya kulak kabartacaktı. Daha şimdiden kazanacağı onurdan nasıl keyifleneceğini düşünüyordu. Hele şu yeni ihaneti de ortaya çıkarsın gururundan yanına varılamayacaktı o zaman. Nemeçek çevresini dikkatle izlerken birden Geribiyi gördü. Usul usul kulübeye yaklaşmakta olan geribi izleyen biri varmış gibi korkuyla dönüp dönüp arkasına bakıyordu. Bekçi Yano kulübenin önündeki sıraya oturmuş piposunu tüttürüyordu. İçtiği tütün izmaritlerden çıkarılmış bir tütündü. İzmaritleri öteden beri çocuklar toplayıp getirirlerdi Yano'ya. Bekçinin yanındaki köpek yattığı yerden fırlayıverdi ibi bir iki havladı ama çocuğun yabancı olmadığını sezinleyince yattığı yere uzandı yeniden. Geribi yanoya iyice yaklaşınca nemecek her ikisini de göremez oldu. Gel gelelim bizim ufaklık sarı olan daha bir yüreklenmişti şimdi. Elinden geldiğince sessiz olmaya çalışarak odun yanından kulübenin damına tırmanıverdi. verdi. Dama yüzük oyun uzandı iyice aşağı kaydı. Kapının üzerinden geribiyle bile bekçiyi gözetlemeye başladı. Altındaki tahtalar çatırdadıkça neme çekin kanı buz kesiyordu. Yine de kafasını dikkatle ileri uzattı. Geribiyle bile bekçi Yano akıllarına esip de şöyle başlarını kaldırıp bakacak olsalar tahtaların kenarında neme çekin sarı başını görür korkuya kapılırlardı mutlaka. Çünkü neme çek gözlerini dört açmış kulübenin önünde ne yaptıklarını izlemeye çalışıyordu. Bekçi Yano'ya yaklaşan Geribi ''Günaydın Yano'' dedi. ''Günaydın'' diye karşılık veren bekçi piposunu bile çıkarmadı ağzından. Geribi bekçiye doğru eğilip ''Yano'' dedi. ''Sana pro getirdim.'' Bu sevindirici haberi alan bekçi piposunu ağzından çıkarmak zorunda kaldı. Gözleri pırıl pırıl ışımıştı birdenbire. ''Eee kolay mıydı ya?'' Yano gibi bir adam için bütün bir proya sahip olmak kolay mıydı? Yano, proyu izmarit olarak görürdü hep. Geribi, proları cebinden çıkarıp Yano'nun eline tutuşturdu. ''Aman ne iyi yapmışım da buraya tırmanmışım'' diye düşündü nemecek. Bekçiye pro getirdiğine göre, ondan istediği bir şey var demekti. Geribinin yavaşça fısıldadığını duydu. ''Kulübeye girelim Yano, bizi görmesinler.'' Önemli bir şey konuşacağım seninle Hem istersen daha çok pronda olabilir Bunu söylerken cebinden birkaç pro daha çıkardı geribi Nemeçek başını sallayıp mırıldandı Dünyanın prosunu getirdiğine göre bu işin içinde bir iş var Bekçi Yano keyifle girdi kulübeden içeri Geribi onu izledi Köpek de geribinin arkasını takıldı kulübeye girdi Nemeçek öfke içindeydi Gördün mü başıma geleni? Dediklerinin hiçbirini duyamayacağım şimdi. Bütün planım alt üst oldu. Kapıyı kaparlarken köpeğin içeri sızabilmesini az kıskanmamıştı hani. Dimecik bir masal dinlemişti eskiden. Bu masaldaki karga burunlu cadı kralın oğlunu kara bir köpeğe dönüştürüyordu. Ah ah o karga burunlu cadı bir de kendisini köpek haline koysa en güzel milelerinden 15-20 tanesini feda ederdi doğrusu. Varsın hektoru da sarışın nemecek haline koysundu cadı kadın. Ne de olsa arkadaş sayılırlardı. Rütbesiz iki arkadaş. Ne var ki masallardaki cadı kadın yerine keskin dişli bir kurt imdada yetişti. Bir tahta kurdu. Damdaki tahtalardan birini güzelce kemirmiş, çoluk çocuğuyla birlikte güzel bir şölen çekmişti kendine. Bunu yaparken pal sokağı çocuklarına ileride ne büyük bir hizmette bulunacağını aklının köşesinden bile geçirmemişti elbette. Tahta kurdunun kemirdiği yerde tahta sigara kağıdı gibi incelmişti. Nimeçek oraya kulağına dayayınca bir de ne görsün? Aşağıda konuşulanlar sözcüğü sözcüğüne duyulmuyor mu? Oysa Geribi bu kimsesiz yerde bile söyledikleri duyulur korkusuyla çok yavaş konuşuyordu. ''Bana bak Yano'' diyordu. ''Sana istediğin kadar pro verebilirim ama karşılığında bir şey yapacaksın benim için.'' Yano kuşkuyla sordu. ''Nasıl bir şey yani?'' ''Arsadan çocukları kovacaksın o kadar. Odun yığınlarını öteye beriye dağıtmalarına, burada oynamalarına izin vermeyeceksin.'' Birkaç saniye ses soluk çıkmadı. Bekçi düşünüyor olmalı, dedi Nemeçek içinden. Derken bekçinin sesi duyuldu. Çocukları buradan kovacağım yani desene. Evet. Peki ama neden? Çünkü başkaları gelmek istiyor buraya. Hep zengin çocukları. Senin anlayacağın bol bol pron olur o zaman. Paranda olur. Para sözcüğü etkisini göstermişti hemen. Hmm, parada mı verirler? Verirler mi? Elbette. Hem de çil çil altın. Altın sözcüğü de etkisini gösterdi hemen. Tamam o zaman. Kovarım onları. Kapının tokmağı döndü, kapı gıcırdadı. Geri bir kulübeden çıktı. Ama artık neme çekte tavanda değildi. Bir kedi çevikliğiyle aşağı atlayıp odun yığınlarının arasından koşarak arsaya dönmüştü. Çok sinirliydi. Bütün çocukların yazgısı Arsa'nın geleceği kendisine bağlıymış gibi geliyordu ona. Daha oldukça uzaktayken bağırdı. Boka! Karşılık veren olmadı. Yeniden bağırdı. Boka başkanım! Daha gelmedi diye karşılık verdi bir ses. Ne meçek tayfun gibi uçtu gitti. Boka'ya haberi yetiştirmeliydi hemen. Ülkelerinden kovulmadan önce mutlaka bir şeyler yapmalıydı. En sondaki odun yığınının yanından geçerken hala toplantıda olan Macun Derneği üyelerini gördü. Ciddi bir yüzle oturumu yöneten Weiss, küçük sarışının yanlarından hızla geçtiğini görünce seslendi. Hey! Bay Sekreter! Nemeçek duramayacağını işaret etti koşarken. Nemecek'in ardından Bay Sekreter diye bağıran Weiss, önemli bir kişiliği olduğunu belirtmek için de başkanlık çanını salladı. ''Vaktim yok, vaktim!'' diye haykırdı Nemeçek. Boka'yı evinde bulmak için tabana kuvvet koşmayı sürdürdü. Veys bunun üzerine son çareye başvurdu. Sert bir sesle Nemeçek'in ardından haykırdı. ''Er Nemeçek, dur dedim sana, dur!'' Bu buyruğu alan Nemeçek'in durması şarttı. Çünkü Veys teğmendi. Öfkeden çatlayacaktı neredeyse ama Veyz rütbesini öne sürdü mü boyun eğmek zorundaydı elbet. Buyurun teğmenim. Beni dinle dedi Macun Derneği'nin başkanı. Bugünden başlayarak Macun Derneği'ni gizli bir dernek olarak sürdürmeye karar verdik. Bir de yeni başkan seçtik. Çocuklar hep bir ağızdan yeni başkanın adını açıkladılar. Yaşasın Kolnay. Sadece Barabas'ın sırıttığı görüldü. Kahrolsun Kolnay. Veys sözünü sürdürdü. İşte böyle Bay Sekreter. Görevinizde kalmak istiyorsanız bu kararı gizli tutacağınız üzerine şeref sözü vermelisiniz. Öğretmen Rex bir duyarsa vay halimize. Tam bu sırada geribinin odun yığınları arasından sinsi sinsi geçtiğini gördün Nemeçek. Şimdi ellerinden kurtuldu mu her şeyin sonu gelmiş olacaktı. Ne kaleleri kalacaktı ne de arsa. Ama Boka tutar da güzel bir konuşmayla Gerib'i etkilerse Gerib'i yeniden iyi bir insan olurdu belki. Ufaklık sarı olan dokunsanız ağlayacaktı öfkesinden. Başkanın sözünü kesti. ''Sayın başkanım acele işim var benim hem de çok acele.'' Veys sert bir sesle sordu. Yoksa korkuyor musunuz Bay Sekreter? Derneğin gizliliği ortaya çıkarsa cezalandırılırsınız diye mi korkuyorsunuz? Ama neme çekin kulağına bir şey girmiyordu artık. Gözleri geri bir değdi. Odun yığınlarının arasından sıvışıp kaçmak için çocukların dağılmasını bekleyen geri bir gözleri. Kafasında tek bir düşünce vardı. Geri bir kaçtı kaçacak artık ne macun derneği vardı aklında ne bir şey. Derneğe de, dernektekilere de boş verip fırtına gibi atıldı büyük kapıya doğru. Bütün genel kurula bir mezar sessizliği çöktü. Başkan, bu mezar sessizliğine yakışır mezardan gelme bir sesle ''Sayın üyeler'' dedi. örno çekin uygunsuz davranışını hepiniz izlediniz. örno çekin bir korkak olduğunu açıklıyorum. ''Doğru, çok doğru'' diye haykırdı tüm üyeler. Kolnay daha da ileri giderek, ''Derneğe ihanet etti. Derneği zor durumda bırakarak çekip giden bu haini sekreterlikten alıp dernekten çıkaralım. Ayrıca gizli tutanak defterimize adını hain diye geçirelim.'' ''Yerinde bir karar'' diye haykırdı tüm üyeler hep bir ağızdan ve başkan derin bir sessizlik içinde kararını açıkladı. Örnü genel kurulca hain ilan edilmiştir. Kendisi sekreterlik görevinden alınmış, dernekten çıkarılmıştır. Tutanak yazmanı, neredesin? Buradayım, dedilecik. Şöyle geçir tutanak defterine. Genel kurul Örnü Nemeçek'in korkak bir hain olduğunu açıklar. Adını da küçük harflerle yaz o herifin. Bir uğultu dolaştı bütün genel kurulda. Genel kurullara göre en ağır ceza verilmiş oluyordu bu kararla. Lejik'in dört bir yanına doluştular. Yere bağdaş kuran Lejik, derneğin tutanak defterini açıp dizlerine dayadı. Eciş bücüş harflerle deftere şunları yazdı. çek bir haindir. Macun derneği, çekin sorununu kaşla göz arasında sıfıra indirmişti. Gel gelelim Örnönemeçek. Daha doğrusu Nemeçek bu sırada var gücüyle Kınji Sokağı'na doğru koşuyordu. Boka'nın kendi halindeki gösterişsiz tek katlı evine doğru koşuyordu. Evin kapısından içeri dalan Nemeçek dışarı çıkmak üzere olan Boka ile çarpıştı. ''Hayrola'' dedi Boka şaşkın şaşkın. ''Senin ne işin var burada?'' Nemeçek olan bitenleri soluk soluğa anlatırken bir yandan da Boka'yı harekete geçirmek için yakasına asılıyordu. Arsanın yolunu tuttular. Demek bütün bunları hem gördün hem duydun öyle mi? Evet hem gördüm hem de duydum. Geri bir hala orada mıdır dersin? Oradaydı başkanım. Acele edersek yetişiriz. Kliniğin orada durmak zorunda kaldılar. Zavallı nemeçek hababam öksürüp duruyordu. Yorgun olduğu için bir ara sırtını duvara yasladı. Çabuk git sen, ben öksürüğüm geçince gelirim. Boyuna kötü kötü öksürüp duruyordu nemeçek. Üşütmüşüm kendimi, dedi yanındaki bokaya. Botanik bahçesinde üşüttüm herhalde, göle düştüğüm sırada. Ama o bir şey değildi yine de. ''Asıl kış bahçesindeki havuzun suyu soğuktu. Buz gibiydi. Tir tir titremiştim.'' Pal sokağına saptılar. Tam köşeyi döndükleri sırada tahta perdenin kapısı aralandı. Geribi dışarı fırladı kapıdan. Nemeçek heyecanla kolundan yakaladı Boka'yı. ''İşte!'' dedi Nemeçek. ''Geribi bu, koşuyor.'' Boka ellerini ağzına götürüp sessiz sokağı çınlattı. ''Geribi!'' Geribi durdu. Dönüp arkasına baktı. Boka'yı görür görmez makaraları koyverdi. Katıla katıla gülerek Ring Caddesi'ne doğru koştu gitti. İki çocuk sokağın köşesine çivilenmiş gibiydiler. Geribi göremiyorlardı artık. Her şey mahvolmuştu. Farkındaydılar. Ağızlarını bıçak açmıyordu. Hiç konuşmadan küçük kapıya doğru yürüdüler. Çeri'den arsada top oynayan çocukların bağırışmaları geliyordu. Derken yaşa sesleri ortalığı inim, inim inletti. Macun Derneği üyeleri yeni başkan için gösteri yapıyorlardı. Oysa şu küçük toprak parçası belki de onların değildi artık. Ne var ki gerçeğin farkında değillerdi. Şu avuç içi büyüklüğünde verimsiz ve yamru yumru toprak, iki yapının arasında soluksuz kalmış, şu sıkışık düzlük, sonsuzluk ve özgürlüğün simgesi, sabahları Amerikan bozkırları, öğleden sonra Macar ovaları, yağmurda deniz, kışta karda kuzey kutbu olan, onları eğlendirmek için her kılığa giren candan dostları şu toprak parçası belki de onların değildi artık. Şu işe bak! Dedi Nemeçek. Daha haberi yok çocukların. Boka başını önüne eğdi, yavaşça mırıldandı. Öyle, daha bilmiyorlar. Nemeçek, Boka'nın önderliğine çok güvenirdi. Zeki, akıllı dostu yanında oldukça umudunu yitirmezdi. Ancak Boka'nın gözlerinin yaşardığını, başkanın... ''Evet, adıyla sanıyla başkanın acılı ve titrek bir sesle ''Ne yaparız şimdi?'' diye mırıldandığını duyunca bir korku düştü içine. 5. Bölüm İki gün sonra akşam karanlığının botanik bahçesini sarmaya başladığı sıralarda köprü üzerindeki iki nöbetçi koyu bir karaltının yaklaşmakta olduğunu gördüler. ''Dikkat!'' Diye bağırdı nöbetçilerden biri. Bunun üzerine ikisi birden uçlarında solgun ay ışığının parıldadığı mızraklarını havaya diktiler. Mızrakların selamı köprüden hızlı adımlarla geçen kızıl gömleklilerin komutanı Feriyeç'i karşılamak içindi. Herkes burada mı? Diye sordu Feriyeç. Evet yüzbaşım. Peki ya bir, o da geldi mi? İlk gelen oydu yüzbaşım. Feriyeç nöbetçilerinin selamına karşılık verdi. Mızraklar inip yeniden dikildiler. Kızıl gömlekliler silahlı iken böyle selam veriyorlardı. Adadaki küçük düzlükte kızıl gömlekliler toplantı halindeydiler. Feriyeç ilerleyip aralarına girince pastorların büyüğü ''Dikkat!'' diye bağırdı. Uçları yaldızlı kağıtla kaplı mızraklar yeniden havaya dikildi. Selama karşılık veren Feriyeç ''Çocuklar!'' dedi. ''Acele etmemiz şart. Ben biraz geciktim. Hemen işe koyulalım.'' Feneri yakın Komutan gelmeden fenerin yakılması usulden değildi. Fener yandı mı Feriyeç adada bulunuyor demekti. Pastorların küçüğü feneri yaktı. Kızıl gömlekliler ateşin çevresine çöktüler. Herkes susmuş komutanın söze başlamasını bekliyordu. Feriyeç sordu. ''Yeni bir haber var mı?'' Sevniç elini kaldırdı. ''Söyle bakalım.'' Hal sokaklılardan ganimet aldığımız kırmızı yeşil bayrak Silah depomuzdan kaybolmuş komutanım Eçin kaşları çatıldı Silahlardan eksilmiş olan var mı? Yok komutanım Buraya gelmeden önce depo nöbetçisi olarak denetledim ben depoyu Mızrakları, baltaları gözden geçirdim Hepsi yerli yerinde Yalnız küçük bayrak yerinde değildi Biri çalmış olacak Ayak izleri var mıydı? Vardı komutanım Yönetmeliğe uyarak her akşamki gibi dün akşam da ince kum serpmiştim yıkıntının içine. Bugün yıkıntıyı gözden geçirmeye gidince ne göreyim? Ayak izleri. Yarıktan bayrağın bulunduğu köşeye sonra aynı köşeden yine yarığa giden ayak izleri. Yarıktan sonra toprak hem sert hem de çimenliktir. Onun için orada izler de görünmez oluyordu artık. Ayak izleri küçük müydü peki? ''Evet komutanım, hem de çok küçüktü diyebilirim. En küçük ayaklımız Vendover var ya, işte onun ayaklarından bile küçüktüler.'' Derin bir sessizlik oldu. ''Anlaşılan yabancı biri girmiş silah deposuna.'' dedi komutan. ''Hem de Pal Sokoğu'ndaki çocuklardan biri.'' Kızıl gömlekliler arasında bir homurtu dolaştı. Feri sözünü sürdürdü. ''Herhangi bir çocuk olsaydı silahlardan da alırdı bana kalırsa.'' Ama düşünün ki çocuk yalnızca bayrağı alıyor. Hal sokaklılar içlerinden birini bayrağı geri almak için görevlendirmiş olabilir. Ne dersin geribi? Senin haberin var mı bu işten? Şu geribi yok mu? İki yüzlü casusun tekiydi anlaşılan. Ayağa kalktı. Benim bir bilgim yok. Peki otur bakalım. Bu işi sonra araştırırız. Önce biz kendi işimize bakalım. Biliyorsunuz geçenlerde utanılacak bir olay geçti başımızdan. Biz hepimiz adadayken düşman buralara kadar sokulup şu ağaca kırmızı bir kağıt iliştirdi. Öyle de becerikli davrandılar ki yakalayamadık onları. İki yabancı çocuğu memurlar mahallesine kadar kovaladık. Neden sonra kafamıza dank etti ki onlar boş yere kaçmışlar bizden. Biz de onları boşuna kovalamışız. Kağıdın burnumuzun dibindeki ağaca iliştirilmesi bizim en büyük ayıbımızdır. Onun için ne yapıp yapıp öce almamız gerek. Arsayı ele geçirmek için geribinin durumu incelemesini bekliyorduk. Şimdi geribi raporunu verecek. Biz de savaşa ne zaman gireceğimizi kararlaştıracağız. Feriyeç geribiye baktı. Geribi ayağa kalk. Geribi ayağa kalktı. Anlat bakalım, raporunu dinleyelim. Şey... dedi geribi, biraz şaşkındı. Bana kalırsa orayı savaşsız da ele geçirebiliriz. Eskiden ben de onlardandım diye düşündüm de şimdi dedim kendi kendime neden yalnız benim yüzümden olsun? Yani arsaya bakan bekçiyi elde ettim rüşvet verip. Şimdi bekçi yan o onları oradan geri bir birden dut yemiş bülbüle döndü. Feriyeç öyle kötü kötü bakıyordu ki gözlerini konuşmasını bitiremedi. Öyle kötü kötü bakması yetmiyormuş gibi bütün çocukları tir tir titreten gür sesi de yükseliverdi. Hele bir kızmaya görsün hep böyle korkunçlaşırdı bu güçlü kuvvetli delikanlı. Sen kızıl gömleklileri hala tanıyamamışsın anlaşılan. Biz ne pazarlık ederiz ne de rüşvet veririz. Arsayı iyilikle vermezlerse zorla alırız. Bana ne bekçiden bana ne kovmaktan kovulmaktan. ''Senin yaptığına adıyla sanıyla sinsilik derler.'' Herkes suspus olmuştu. Geribi utancından önüne bakıyordu. Periyeç ayağa kalktı. ''Korkuyorsan defol git, evine dön.'' Bu sözleri Geribi'nin yüzüne bir şamar gibi indirirken gözlerinde de şimşekler çakıyordu sanki. Geri bir çok korkmuştu. ''Kızıl gömlekliler onu aralarından atacak olurlarsa çok kötü olur, dünyanın hiçbir köşesinde bir yeri olamazdı artık.'' Onun için başını dik tutup korkusuz bir sesle konuşmayı denedi. ''Korkak değilim ben, sizinleyim. Size bağlı kalacağıma da söz veriyorum.'' ''İşte buna sevindim.'' dedi Edge. Ama yeni gelen bu üyeye yakınlık duymadığı yüzünden belli oluyordu. ''Bizimle kalacaksan bizim yasalarımıza göre and içmen gerekiyor.'' Geri bir rahat bir soluk aldı. ''Hem de bütün yüreğimle efendim.'' Veredin öyleyse Ve el sıkıştılar Bundan böyle teymen rütbesine sahipsin Sevinic sana da bir mızrakla derili baltası verir Adını da gizli listeye yazar Şimdi iyi dinleyin hepiniz İşimizi savsaklayamayız artık Yarın saldırıya geçeceğiz Yarın öğleden sonra hepimiz burada toplanırız Birliğimizin yarısı Maria sokağından girip kaleleri ele geçirir Öbür yarısına da kapıyı sen açarsın geribi. Bu kuvvet pal sokağı çocuklarını arsadan atacaktır. Odun istiflerinin arasına sığınacak olurlarsa o zaman öbür arkadaşlarımız kalelerden saldırıya geçerler. Bize bir oyun yeri gerekli. Ne pahasını olursa olsun ele geçireceğiz orayı. Kızıl gömlekliler yerlerinden fırlayıp mızraklarını havaya kaldırdılar. ''Yaşasın!'' diye haykırdılar. Komutan eliyle susmalarını işaret etti. Sana soracağım bir şey daha var geribi. Ne dersin? pal sokağı çocukları senin bize geçtiğini sezmişler midir acaba? Sanmıyorum efendim. Dedi çiçeği burnunda teğmen. Diyelim ki içlerinden biri kırmızı kağıda ağaca asmaya geldi. Beni o karanlıkta göremezdi ki. Demek sana kalırsa yarın öğleden sonra rahatça aralarına girebilirsin. Hem de rahat rahat girerim. Kuşkuya kapılmazlar mı acaba? Hayır, kuşkulansalar bile seslerini çıkarmazlar. Hepsi korkar benden. Aralarında gözü pek tek bir çocuk bile yok. İncecik bir ses sözünü kesti geribinin. Nasıl yok, bal gibi de var. Dört bir yanlarına bakındılar. Ama o ince, tatlı ses... Yeniden duyuldu. Yok diyen de kim? Var. Hem de bal gibi var. Sisin ağacın tepesinden geldiğini çok iyi duymuşlardı şimdi. Biraz sonra dallar hışırdamaya başladı. Koca ağacın dalları arasından çatırtılar yükseldi. Derken birdenbire ufacık, sarışın bir çocuk ağaçtan aşağı kayıverdi. Son daldan yere atlayınca üstünü başını silkinip düzeltti. Olduğu yerde dimdik durdu. Şaşkına dönmüş kızıl gömleklilere gözlerini dikip cesaretle baktı. Durup dururken ortaya çıkan bu çağrısız konuk öylesine şaşırtmıştı ki hepsini, biri çıkıp da tek sözcük olsun söyleyemiyordu. Geri bir sapsarı kesilmişti. ''Nemeçek'' dedi korkuyla. ''Evet benim, nemeçek?'' ''Bayrağı kim çaldı?'' diye arayıp durmanıza da gerek yok.'' ''Ben çaldım bayrağı ve buradayım işte.'' ''Vendever'ın ayaklarından daha küçük olan ayaklarda işte benim ayaklarım.'' ''Aslında hiç sesimi çıkarmasam da olurdu. Siz gidinceye kadar bekleyebilirdim.'' ''Saat dörtten beri ağacın tepesindeyim ama geri bir tutup da birliğimizde tek bir gözü pek çocuk bile bulunmadığını söyleyince dayanamadım artık.'' Kendi kendime dedim ki dur hele sana şimdi gösteririm pal sokağı çocukları arasında yürekli çocuklarda bulunduğunu. Başkası olmasa bile ben varım. Evet ben ne meçek üstelik subay bile değilim daha. İşte karşınızdayım. Bütün konuşmalarınızı dinledim. Bayrağımızı geri aldım gizlice. Şimdi istediğinizi yapabilirsiniz bana. İster dövün sövün isterseniz bayrağı zorla alın elimden Yalnız Şunu bilin ki Onu kendi elimle size teslim edecek değilim Daha ne bekliyorsunuz Ben tek başımayım işte Siz on kişisiniz Bire karşı on Daha ne bekliyorsunuz ne meçek heyecandan kıpkırmızı kesilmişti. Böyle konuşurken kollarını iki yana açıyordu. Bir eliyle de sıkı sıkı bayrağı tutuyordu. Kızıl gömleklilere gelince onlar şaşkınlıktan kurtulamamışlardı daha. Bu ufacık sarışın oğlandan gözlerini ayıramıyorlardı. Kendine güvenen korkusuz bir hali vardı. Bunu yüzlerine vururken güçlü kuvvetli pastor kardeşleri, feriyeçi hatta bütün oradakileri dövecek gücü kendinde buluyor gibiydi. Pastor kardeşler çok geçmeden her zamanki soğukkanlılıklarını gösterdiler. Nemeçek'in üzerine yürüyüp sağdan soldan kollarını yakaladılar. Sağ yanında duran pastorların küçüğü bayrağı Nemeçek'in elinden almaya çalışırken Feriyeç'in sesi büyük sessizliği verdi. ''Durun, bırakın onu.'' İki pastor komutanlarının yüzüne şaşkınca baktılar. ''Dokunmayın ona.'' dedi Feriyeç. ''Bu çocuk hoşuma gitti benim.'' ''Gerçekten gözü pek bir çocuksun sen Nemeçek. Uzat elini sıkayım. Aramıza katıl. Sen de kızıl gömleklilerden ol.'' Nemeçek hayır anlamında başını salladı. ''Ben öyle şey yapmam.'' dedi meydan okuyarak. ''Kesinlikle hayır.'' Sisi tir tir titriyordu ama korkudan değil, heyecandan yüzü ve bakışları son derece ciddi tekrarladı. Ben öyle şey yapmam. Feriyeç gülümsedi. Peki öyle olsun dedi. Bizim için fark etmez. Şimdiye kadar hiç kimseyi buyur etmedim aramıza. Bütün buradakiler kendileri başvurmuşlardır. Benim aramıza çağırdığım ilk çocuk sensin. Ama sen bilirsin istemiyorsan katılma aramıza. Ve sırtını döndü. Pastor kardeşler sordular. Bunu ne yapacağız efendim? Komutan omuz silkti. Bayrağı alın elinden Pastorların büyüğü çekin küçücük elini şöyle büktüğü gibi Kırmızı yeşil bayrağı alıverdi çekin eli de az acımamıştı doğrusu Pastorların kuvvetine diyecek yoktu Ama bizim ufaklık sarı olan canını dişine taktı Sesini çıkarmadı Bayrağı aldım efendim Dedi pastor Herkes heyecanla bekliyordu Şimdi ne olacak diye Büyük feriyeç Ağır mı ağır bir ceza verecekti Nemeçek'e. Nemeçek dişleri birbirine kenetlenmiş ve meydan okurcasına dimdik duruyordu olduğu yerde. Feriyeç şöyle bir dönüp el etti pastorlara. Bu cılı serifi dövmek bize yakışmaz. Ama durun bakayım. Evet evet onu suya daldırıp iyice bir ıslatın. Kızıl gömlekliler kahkahalarını tutamaz oldular. Feriyeç ile pastorlar da gülüyordu. Sevinç kepini havaya fırlatırken Wendover deliler gibi zıplayıp duruyordu. Bir ağacın altında duran geribi bile gülüyordu. Sevinçten kabına sığamayan, bütün bu topluluk içinde tek bir surat vardı ciddi kalıp gülmeyen, o da Nemeçek'in suratıydı elbette. Kendini üşütmüş olan Nemeçek'in öksürüğü kesilmemişti. Annesi evden çıkmasını yasaklamıştı ama bizim küçük sarı olan evde kapalı kalmaya dayanamamıştı. Saat üçte evden sıvışmış, saat üç buçuktan akşama kadar ağacın tepesinde kalmıştı. Ama hastalansa da ölse de ağzını açıp bir şey söylemeyecekti. Ben üşüttüm, hastayım mı diyecekti yani? Bunu ağzından kaçırdı mı daha da al.